Çıkkası Merhaba kainat, bugün 21 Ocak Perşembe, yıl 2016, ay 1, gün 21, Kasım 75, 1437, Hicre-i Lahir 11, 1431, Rumi Ocak 8. Günün sözü, herkes uzun yaşamak ister ama kimse yaşlanmak istemez, Jonathan Suet. Büyük, Büyük Saatle tatlim, Marif Takvimi kes açık adı burası 94.9 açıkadı.com ve açık Gazete programı başladı Ömermanda Canto Bil ve Selahattin çovak utan ekiple birliktesiniz Emre Gülşehir de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı Paraguay'dan gelen hoş bir müzik parçasıyla yaptık. Yegada Los Kirguanos'un seslendirdiği bir parçaydı. Albümün adı da Paraguay Guarani Garani şarkıları ve dansları idi Bunun da neden çaldığımızı şimdi Paraguay üzerine yazdıklarıyla Eduardo Galeano'dan dinleyelim Aynalar Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sal yayın. Burası Paraguay oldu. Brezilya İmparatorluğunda bir buçuk milyon kölenin yanı sıra bir avuç dük, marki, kont, vikont ve baron yaşıyordu. Bu köleci imparatorluk, Paraguay'ın özgürlüğüne son vermek için gönderdiği birliklerin komutasını, Fransa kralının torunu ve tahtın varisinin kocası olan Ü Kont'una verdi. Küçük çeneli, kalkık burunlu, göğsü madalyalarla dolu, Victoria Maréchali denilen bu adam, poz verdiği tablolarda bu tatsız savaş konularına karşı duyduğu tiksintiyi gizlemeyi başaramıyordu. O, kahraman askerlerinin takma sakallar takılıp sopalarla silahlandırılmış Paraguaylı korkunç çocuklarla çarpıştığı savaş meydanlarına her zaman temkinli bir mesafede durmasını bildi. Ve yine belli bir mesafeden son kahramanlığını yaptı. Pribuey halkı teslim olmayı reddedince... İçi yaralılarla dolu hastanenin kapı ve pencerelerinin kapatılmasını isteyip içindekilerle birlikte yakılması emrini verdi. Savaşta bir yıldan biraz fazla bir zaman geçirmesine rağmen döndüğünde de bazı itiraflarda bulundu. Paraguay savaşı benim üzerimde fazla uzayan işlere karşı önlenemez bir diksinti yarattı.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 Paraguay üzerine ilginç bilgiler her şeyin tarihinden biraz daha bahsetmiş olduk o Aynalar kitabı yeryüzünde her şeyin tarihi aslında ve Paraguay'da da neden harp çalındığını da her zaman merak etmişti insanlar. Buradan da bir günaydın diyelim güven güneşe 30. yayın döneminde bir Paraguay masalı adıyla 6 ay boyunca Paraguay müziklerini çalıp Paraguay'ın bu ilginç olağanüstü ilginç ülkenin kültürünü de Türkiye'ye ve Türkiye'deki dinleyicilere açık radyo dinleyicilerine tanıtmıştı bu programı dinliyorsa ona da bir günaydın diyelim 2009 Ekim ile 2010 Nisan'ı arasındaki 6 aylık dönemimizde, 30. yayın dönemimizde bir Paraguay masalı vardı. Belki günün birinde bir daha tekrar dönme fırsatı bulabiliriz. Evet. Paraguay, Paraguay savaşı benim üzerimde fazla uzayan işlere karşı önlenemez bir tiksinti yarattı demiş ö kontu. Bugün konumuz arasında tiksinti gene galip gelecek. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın akademisyenlere karşı kuvvetli sözlerle hakaret ettiği bir konuşma var. Muhtarlara yaptığı, orada da tiksiniyorum bunlardan diyor. Bu anlayıştan, bu zihniyetten Tiksiz demişken ondan da bahsedebiliriz. Şimdi tarihte bugüne dönelim. 1535'te bugün Placar olayı denen olayda Fransız protestanları, e, Notre Dame de Paris Katedrali'nin meşhur önünde çatır çutur yakılmışlar. Çünkü uçları var. Protestan onlar. 1535'te bugün bu yangın plakar olayı deniyor buna. Çok sayıda on binlerce kişinin bu din savaşlarında hayatını kaybettiği feci işkencelere maruz kalarak öldürüldüğü biliniyor. <gülüyor> din savaşları çok iyi bir şey değil yani. 1941'de Bükreş'te Romanya'da bir Alman subayının öldürülmesinden kıvılcımlanan olaylar sonunda Demir Muhafızlar diye adlandırılan örgütün üyeleri bir isyan bastırıp isyan çıkarıp bir pogrom bahsediyorlar ve başlatıyorlar. Pardon. Ve 125 Yahudi de öldürüyorlar. Bu da Yahudiler'e karşı da ayrımcılığın da çok yeni bir şey olmadığını bize ortaya koyan şeylerden biri. 1941'de bugün 75 sene olmuş. Bu Yahudi oldukları için öldürüldü insanlar. Evet. Ondan öncekiler Protestan oldukları için öldürülmüştü. 1943'te bugünse varlık vergisi ödemesinin son günü. Türkiye'nin ırk ayrımcılığı ayrımcılık tarihinin kara sayfalarından biri. E, vergisini ödemeyen mükelleflerin ev ve iş yerlerindeki malları hads ediliyor Daha sonra da icra yoluyla satış yöntemiyle vergileri tahsil edilme yoluna gidiyor. Yalnız bunun gayrimüslimlere Türkiye'de yaşayan Müslüman vatandaşlara olduğunun onlarca, yüzlerce bazen katı e, yükümlülük bildirildiği ve tek suçlarının da Ermeni, Yahudi, Rum olmalarından, özellikle de Rum olmalarından kaynaklanıyor. Evet, Aşkale'ye e, taş kırmaya gönderileceklerdir. Varlık Prote vergisi, vaciası. Protestan oldukları için öldürülenler Yahudi olduğu için öldürülenler ve gayrimüslim olduğu için çalışma kamplarına gönderilenlerden bahsederek anmayı gerçekleştirdik. Evet, tarihte bugün böyleydi. Ufak bir dinler tarihi de yaptık galiba. Ya her zaman fırsat bulamıyoruz. Müsaadenizle ben Paraguay'dan birkaç haber aktarayım bu vesileyle. Çünkü Latin Amerika'nın gündemi hem haber kaynakları açısından hem de Türkiye'nin ve çevresinde bulunduğu ülkelerin haber gündemleri açısından ikinci, üçüncü, belki de dördüncü plana kadar düşebiliyor. Ama orada da muazzam olaylar yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz sene Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay'ı içine alan büyük sel felaketiydi. 150.000'den binden. 150 binden fazla insan yerinden, yurdundan olmuştu. Aynen öyle. Yani yaz aylarının yaşandığı güney yarımkürede etkili olan yaz yağmurları geniş bir bölgede nehirlerin taşmasına neden olmuştu deniliyordu. El Niño denen fenomen en çok orada, Pasifik'te. Suların üst seviyesinde suların aşırı ısınmasından meydana gelen enerji birikimi işte bunu yaratıyor. Nehirler taştı, yaratı elektrik, altyapı, altyapı sistemleri devrildi. Hayatını kaybeden insanlar vardı. Hayatını kaybeden insanlardan bahsediliyordu. Sadece Arjantin'in kuzeyinde 20 bin insan evlerini terk etmişti. Ee, ve devrilen ağaçlardan da aynı şekilde her zaman olduğu gibi bahsediliyordu. Ee, ve taşan nehirlerden bahsediliyordu. Bunlardan bir tanesi de Paraguay'da. Ee, 130 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz, ayın, geçtiğimiz aralık ayının sonunda Paraguay'da. Ve Başkent Asun... Asunción, Asumsyon. Asunción'dan Asumsyon. geçen Paraguay nehrinin yatağından taşmasına sadece 30 santimetre kaldığı söyleniyordu. Bu ufak bir bilgi olarak görebilir ama nehir taşarsa başkentin büyük bir bölümü de sel suları altında kalacaktı. İnsanlar bu korkuyla da bunların üzerine evlerini terk ettiler. Bu %30 binden fazla e, 130 bin ek olarak. Neyse ki bu gerçekleşmedi ama her an e, her an olabilecek bir durumda yaşadığımızı da asla unutmamalıyız. Artık. Yani gerçekleşmedi ama gerçekleşen de şu Paraguay Sağlık Bakanlığı Bundan yapılan açıklamaya göre ülkede zika, sıtma ve çinkungua denilen hastalıklar baş göstermiş durumda. Bu e, aşırı yağışların sonrasında gelen bu hastalıklarla baş etmeye çalışıyormuş şu anda Paraguay halkı. Evet bunu zaten Selim Badur'la da programdığımız zaman zaman konuşma fırsatı. Bu, bu sefer bu zikayı da konuşalım demiştik ama o kadar çok olay oluyor ki. Mülteciler, Güneydoğu'daki felaket ve işte bu akademisyenler bildirileri filan fırsat bulamadık maalesef. Evet, küresel iklim değişikliği ama sadece bizim görebildiğimiz yerleri değil. Aynı zamanda Latin Amerika gibi uzak coğrafyaları da vuruyor ve ardından da bu tip sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Artık gözle görülebilir durumlarda bunlar haberlere biraz detaylı bakıldığında. Evet, 2015 resmen en sıcak yıl olarak ilan edildi tarihe geçti. Bu çok önemli bir şey aslında bilgi hazır onu, ona geçmişken ben de oradan şey yapalım. Texas Te Üniversitesi, Texas Teknik Üniversitesi iklim bilimcilerinden Catherine Heyho, Associated Press'e bir açıklama yapmış ve demiş ki bir rekor kırmadığımız zaman aslında tuhaf oluyor demiş. Yani rekor kırılmaması neredeyse en büyük anormallik gibi görünecek demiş. Ve bilim insanları da diyorlar ki iklim değişikliğini meydana getiren bu büyük tavana vuran şeyler sıcaklıklar aynı zamanda El Niño gibi olayları da hem yani karşılıklı bir ilişki var. Aşırı ilişki. El Nino olayı oluyor. El da buna etkiliyor. Böyle gidiyor işte. Daha önceki rekor 2014 senesine aitti. 2014 senesinden önceki re rekor da galiba 2013 senesine aitti yanlış hatırlamıyorsam. Bir kontrol etmem lazım onu ama. Neyse. Yok yok öyle. 2015'in 10 ayı 136 yılı yani ölçümlerin yapıldığı 136 yıl içinde kaydedilen en sıcak aylar olarak da tarihe geçmiş durumda. Evet. Çok ilginç de bir şey, yazı var. Emma Stone Alex Farnsworth birlikte kalemi almışlar. Bu The Conversation diye bir site var. Çok ilginç bir site. Oradan görüyoruz. Yani Bristol Üniversitesi iklim bilimcilerinden Emma Stone ve gene aynı üniversiteden Alex post doktora çalışmaları yapıyor. Doktora sonrası araştırmacısı Alex Farnsworth Birlikte yazmışlar ve şeyi ölçüyorlar. Bilinen 1880'lerin oradan beri en sıcak yıl. Ama tabii ki ölçülmeyen, modern ölçüm aletlerinin olmadığı zamanda ne oluyor diye bir uzanmışlar. 130 bin yıl kadar geriye gitmişler. Yani orta çağdaki o sıcak dönemle ilgilenmişler. 950 önce şeyde İsa'dan sonra 950 yıllarında görülen 300 yıl süren bir sıcaklık. Fakat ondan bir sürü de medeniyeti yok etmiş. Yani Tivanaku, Güney Amerika'da Tivanaku şeyi yok olmuş kuraklıktan. Kraç bölgeler oluşmuş. da Vikingler tarafından kolonize edilmiş bu dönemde. Ama ondan sonra daha da geri gitmişler. Bugünden daha sıcak ne zamandı diye 130 bin yıl önceymiş. Eğemeyen, İyemeyen dönemi deniyor buna jeolojik olarak. Fakat ondan sonra yine de gidip bakmışlar ki asıl Miosen denen bölgeyle ilgililer. Yani 23 ila 5 milyon yıl arasında geçen bir dönem. Yani aşağı yukarı tam da miyosen iklim Optimumu denen bölge 11-17 milyon yılları arasında. Yani bundan önce. Yani 11 ile 17 milyon yıl arasında olmuş. İşte yani bundan önce sıcak ne oldu? Bu kadar sıcak olduğu zaman Britanya'da e, Hipopotamlar su aygırları dolaşıyormuş. Britanya'nın bulunduğu bölgede, İskoçya'da Galler'de filan su aygırları varmış. Hipolar. O 130 bin yıl önce. Yani resmen kayda geçti. Yani bir şimdi Latin Amerika üzerinden, Paraguay üzerinden bakacaksak o bölgede yaşayan çiftçiler, yerliler, belki de Christophe Coulomb'tan önce orada yaşayan insanlar hala devam ediyorlar hayatlarını. Ama hem bu küresel iklim değişikliği denilen heyhulayla beraber yaşamak zorunda kalıyorlar. Böyle büyük problemlerle karşılaşıyorlar. Nehirlerin taşması, hastalıkların ortaya çıkması, bölgelerin terk etmesi, tarım alanlarının sular altında kalması gibi. Bir diğer taraftan da land grabber denilen e, ha. evet. yani yeah. onu Türkçe'yi yeah. nasıl çeviriyoruz? Toprak gasp. Gasp. Gasp. Toprak, gasp. Toprak gasp. Toprak gaspçılarına karşı şey yapmaya, mücadele etmeye çalışıyorlar. E, mesela şeyden Paraguay'dan tekrardan gidecek olursak, Paraguay'ın Kuyumbia bölgesinde 25.000 akrelik bölgenin yaklaşık 6.000 akresi acre. Acre e, temizlenmiş. Kim tarafından temizlenmiş? Alman firmalar tarafından temizlenmiş. Öyle, kaç akre dedi? 25.000. Bin. 25 bin, e, yani 10.000 hektar eder. Öyle diyelim o zaman. 10.000 hektarlık bölgenin 6.000 akre temizlenmiş durumdaymış. Brezilyalı ve Alman şirketler tarafından yeni plantasyonlar açılacakmış. Yüzyıllardır orada yaşayan insanlar bu plantasyonlarda çalışmak zorunda kaldık, kalmamak için direniyorlar. Direndikleri zamanda karşılarına neyi buluyorlar? Hapse atılmak ve kurşunlar. Evet ama dünyanın yarısında da zaten 62 kişi sahip. Evet. İşte ama hala direniyorlar. Bunlarla da alakalı haberler çıkıyor. Latin Amerika ile alakalı haberlere baktığınız zaman ya bu iklim felaketleri ya çetelerin arasındaki savaş, şehirler arasındaki çetelerdeki savaş. Honduras'ta olduğu gibi, El Salvador'da olduğu gibi. Ya da bu tip gaspçıların, toprak gaspçıların oradaki yerlerin hayatlarını nasıl yok etmeye Aynen çalıştıklarını Bezilya'da anlatılan Amazon'da, haberler çıkıyor. E, yani Öncürlüğünün haddi hesabı yok. Bu arada ben son bir e, haber vereyim. Ondan sonra diğer haberleri de konuşmaya fırsatımız olsun diye söylüyorum. E, Alan MacArthur'ı biliyor musun? Açık Deniz programını da burada analım. Epey e, sözü geçen bir yelkenci kendisi ama deyim unvanını da aldı. E, İngiltere'de. Ve dünyanın okyanuslarını herkesten daha fazla, tek kişilik teknesiyle bütün dünya denizlerine dolaşan, rekorları kıran bir denizci kendisi, kadın. Ve şimdi Davos'ta yarın bir rapor veriyor. Davos'ta mı? Evet, Dünya Ekonomik Konferansı'nda, forumunda, pardon adı o, World Economic Forum. Ve, e, vermiş aslında. Vermiş mi? Vermiş. <gülüyor> yani, Cuma günü bir daha konuşacakmış ama galiba. E, plastik meselesi üzerine bir rapor vermiş. Son 50 yılda 20 kadar artmış. 1964'ten beri denizlerdeki plastik oranı. 300, 311 milyon tona ulaşmış 2014'te ve bir iki kat daha artacakmış önümüzdeki 20 yıl içinde ve dört katta 2050'ye kadar yani 35 yıl sonra şöyle bir açıklama yapıyor hı hı. dünyada Dünya denizlerinde balıktan çok plastik olacakmış ağırlık hesabı olarak o Yeni teknolojilerle beraber onu çözeceklerdi hani. ne oldu olmadı mı? Çözemiyorlarmış Olacak ondan mı? da bahsediyor alınmak artık çok vakfı var Evet, Denizlerin korunması için. De Elham <gülüyor> MacArthur bak bu. Plastik endüstrisinin kesinlikle bu işin altından kalkamayacağını berbat ettiğini söylüyor ve büyük bir e, plastik endüstrisi, plastik geri dönüştürme endüstrisi maalesef son e, petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber daha da kolay hale getirmiş. Bunu büyük bir paradoks var yani yenileyemiyorlar. Bütün meseleleri Davos'ta e, Cuma günü, evet yarın Makaratoz tekrar anlatacakmış. Bu konuyla alakalı konuşan bir diğer isim ise Leonardo DiCaprio. Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu kapsamında verilen Cristal ödüllerini almak için gitmiş. Kendisiyle beraber sanatçı Olafur Eliasson müzisyen Will.i.am ve oyuncu Yao Chen de görülmüş bu ödülleri. Leonardo DiCaprio demiş ki, geleceğimiz için petrol endüstrisinin aç gözlüğünde daha fazla göz yumamayız. Artık yeter. Dünyanın bundan daha iyisini biliyor. Dünya bundan daha iyisini biliyor. Bizler daha iyisini biliyoruz. Geçen ay dünya liderleri Paris'te karbon emisyonuyla ilgili tarihi bir anlaşmaya imza attılar. Bu daha ilk aşama ama geleceğimiz için verdiğimiz kavgada zafere uzun bir yolumuz var demiş. Bu süreçte değişim için gereken bağlılığa ve beceriye sahip olmalıyız diye de eklemiş Leonardo DiCaprio. Evet. Tam da bu vesileyle o zaman biz de bir duyuru yapalım. Şimdi Bugün saat 9.30'dan sonra bir konuğumuz olacak. Leonardo DiCaprio. Ee, değil ama e, bir e, bu konularla evet, uğraşan bu bir e, şirketin CEO'suyla konuşacağız. E, ve e, Mertem Kurtz'ınla Ecor adlı şirketin durumunu o işte plastik yerine atıklardan kağıtlardan özellikle dönüştürülen büyük bir ürün şeyinin Noble şirketinin Türkiye'deki şeyi pek çok ürünün bu şekilde yapı malzemesinin Plastik kullanılmadan yapılmasını yani e, bu şey bir dizi program e, başlattık ya e, iş etik ve sürdürülebilirlik konusunda önce İzallevi Coşkun'la başlamıştık. Dün de Volkswagen'in sorumlulukları üzerinde Peter Mokla e, bir e, konuşma yapmıştık yani dünyada hava kirliliğine. Hastalıklara nasıl yol açan sorumsuz şirket anlayışları üzerinde bu konuları devam ettirmeyi şimdi de üçüncü bir. Programın bir dizisi olarak konuşacağız. Onu da hatırlatmış olduğum. Evet önümüzdeki günlerde bu işin hayvan endüstrisiyle alakalı, hayvancılık endüstrisiyle alakalı olduğunu, nasıl geliştiğini de anlatmaya çalışacağız. Konuklarımız da olacak. Vegan aktivistler geçtiğimiz ay içerisinde konuşmuştuk. Twitter'dan takipçimiz Pembe de bu konunun üzerine epey bir düşüyor. O da söylemişti. Onlar da gelip aynı şekilde bu işin hayvan endüstrisine doğrudan nasıl bağımlı olduğunu anlatmaya çalışacaklardı. Biz de gelip bu konuda bildiklerimizi karşılıklı olarak evet, paylaşacağız. Yani 2050 şurası 35 yıl önce bu konuda ben bir minik e, makale ya da söyleşi verdiğim zaman kıyametler kopmuştu. 35 yıl mı? Evet şimdi e, tekrar döne, dönüyoruz. 35 yıl sonra denizlerde balıktan çok çöp olacak. Ağırlık olarak çöplerin, plastiklerin ağırlığı daha fazla olacak balıklardan. Yani bir yandan balıklar inanılmaz bir şekilde azalıyor. çeşitli sebeplere bağlı olarak hem iklim değişikliği hem aşırı avlanma bir yandan da muazzam bir plastik artışı var. Onu da konuşacağız. Evet. Her senede bunun haberleri gelir mesela Doğu Çevre'le de 2010 senesinde verilmiş denizler plastik çöplerine döndü haberi ardından 2015 senesinde de verilmiş denize plastik akıyor diye. Ve çeşitli senelerde de aynı şekilde bunları haber veren başlıklar görebiliyorsunuz. 2014 senesinde var, 2013'te var ve hiçbir kimse bunun önlemini almıyor. Sadece 2-3 teknolojik yenilikle beraber bu iş çözüleceğine dair ufak magazin haberleri ortaya çıkıyor. Biz de bakıyoruz öyle. Merun merun. Biz konuşuyoruz bunun üzerinde. Bir de enteresan, son bir bu konuyu bağlamak için şeyi de söyleyelim. Bugün George Monbiot'un dün çıkan yazısından da şöyle bakabiliriz. Britanya'da bir büyük dava var. Herkes vandaller, hooliganlar, manyaklar diye yerleşik medya şey yapıyor. Heathrow'da yeni bir alanı yapılmasını e, engellemek için vücutlarını, bedenlerini ortaya koyan 13 kadınla erkeğin bu hafta da, şeye, davaları başlıyor. Ama iki mesele var diyor. Bir tanesi diyor bio, legal yani hukuki durum dava. Bir tanesi de çok daha büyük bir davanın testi diyor. Onlara herkes saldırıyor ama e, günümüzün Özgürlük savaşçılarıdır diyor. Sürdürülmesi imkansız bir uçak endüstrisi ne sürdürmeye çalışanlar var. Başta Cameron hükümeti, bütün hükümetler tamamen denetim dışı. Bütün dünyada denetim dışı. şeyler, Uçaklar, salımlar filan. Buna karşılıkta ancak mücadele kalıyor. Bu da çok ilginç bir nokta. Özellikle de şeyden bahsetmek çok iyi olabilir tabii. Ya yani emisyonlar 2050 madem 2050 şeyini verdik 35 yıl sonra bundan dünya karbondioksit emisyonlarının yüzde 22'si uçaklardan gelecekmiş. Şimdi şu anda kaç peki? Yüzde 2. Yüzde 2'den yüzde 22'ye çıkacakmış. İlk bir engel yok. Yükseliyor ve yani Paris anlaşmasında da o kadar göklere çıkarılan Paris anlaşmasında vardı sonra çıkarıldı bilinmeyen eller tarafından üfürüldü bitti gitti uçaktan ve gemilerden, ticaretten bahsedilmiyor. Ama çok önemli bir meseleyle karşı karşıyayız. Ama hiç merak etmeyin uçak kazalarındaki ölümleri bitirebilecek olan yeni bir buluştan bahsediliyor. Uçaklar yanarken Gökyüzünde aşağıya düştükleri takdirde paraşütle beraber kabinin hmm. daha doğrusu yolcuların bulunduğu yerin e, güvenli bir şekilde yeryüzüne inmesini sağlayacak bir buluş üzerinde çalışıyormuş bilim insanları. Yani gökyüzünde ölmeyeceksiniz ama gökyüzündeki uçakların yeryüzüne sağladıkları daha doğrusu yeryüzünde mal olduğu zararlar yüzünden hayatınızı kaybedeceksiniz. Bunun içinde birçok e, hastalık var biraz önce bahsettiğimiz parugayda ortaya çıkan e, zika ve sıtma hastalıkları gibi. Bir, o bir iyi haberi bir de ben de Türkiye'den iyi haberi vereyim. Türkiye'ye gelecek tüm uçaklara altı bin dolarlık yakıt desteği verilecekmiş. Yakıt desteği mi? Evet. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal tüm dünyadan Türkiye'ye gelecek tarifeli tarifesiz bütün uçaklara altı bin dolar yakıt desteği verilecekmiş. Yani gelmeye, gelmeyeceğinden korkuyorlar ya uçakları. Kalkınma, büyüme. Önemi yok şeyin. Kalkınma, büyümeden ötürü tabii o kısmı da var da olan yakın zamandaki olan olayları hatırlatsanız evet. neden korktuklarını da anlarsınız. Bunu, bu uçakların da aynı. Antalya, zaman. Alanya, Bodrum, Dalaman ve İzmir'e yapılacak seferler için geçerliymiş bu. Yani bir yandan da bu dünyanın yakılması için önemli bir katkıyı da getirmiş oluyor. Ee, gazetelerde de çeşitli bazı gazetelerde IŞİD'in Korkunç planlarından kimyasal sarın ve hardal vesaire baraj ve su kaynaklarına zehir katmaya bekliyorlar filan gibi açıklamalarda var. Çok ufak bir bilgilik vereyim. Çünkü takip ettiğimiz konulardan biri. Ardından ufak bir ara verelim. Geliyormuş. Türkiye'nin hayal projesi geliyormuş. Biliyor musunuz? Türkiye'nin hayal projesinin ne olduğunu. Yakıt. Yakıt değil. Milli Muharip Uçak Projesi. Hmm. Evet. E, Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ Genel Müdür Muharrem 4 milli savaş uçağına ilişkin sözleşmedeki görüşmelerinin yılın ilk yarısının tamamlanması ve yarısında tamamlanması beklediklerini söylemiş. Bu dönemde uçağın tasarımına ilişkin belirleyici kriterlerin Türk Hava Kuvvetleri ve Savunma sanayi Müsteşarlığı ile sonlandırılacağı söylemiş. Geliyormuş, uçak geliyormuş, savaş uçağımız, milli savaş uçağımız geliyormuş. Evet. Heyecanlanmıyor musunuz? Çok heyecandan düşüp bayılmak üzereyim. Tasarımı düşündürüyormuş. Henüz içerisindeki motor nereden sağlanacak, diğer ekipmanlar nereden gelecek diye düşünmeden ilk önce bir tasarımın nasıl olacağından bahsedemiş. Gökyüzünde nasıl görüleceği galiba. Beni asıl heyecanlandıran, gerçekten heyecanlandıran bir şey var ama Kaliforniya'da çok ciddi. Dünyanın 8. büyük ekonomisi olan Kaliforniya eyaleti yeryüzünün en büyük, en zengin şirketine dava ediyor. x Mobil'i bizim insanlarımızı, bütün eyaleti öldürdün. Petrol çıkararak küresel iklim değişikliğini biliyordun, yapmadın diye. Bu çok ilginç bir gelişme. Yeni, bayağı büyük. ExxonMobil. Bu davayı da izleyeceğiz bir yandan da. Şimdi aradan sonra da e, Cizre'de vahim şeyler oluyor. Pakistan'da çok vahim şeyler oldu. Bir, bir üniversiteyi bastılar. Taliban olduğu söyleniyor. Bir de Cumhurbaşkanı çok akademisyenlere ağzına geleni söyledi. Sayısız hakaret ve küfür cümlesini de etti. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nu da bunun dışında bırakmadı. Bu küfür şeyinde benim saydım 45 ayrı hakaret ve şey var. Küfür var. Kılıçdaroğlu'nda da ikinci bir dava açılmış. Cumhurbaşkanı'nın hakikaten bu arada. Yanlış hatırlamayın. Yüz bin, yüz binlik gidiyor bu davalar. Bu arada akademisyenlere destek de dünyanın e, bütün ülkelerinden, akademisyenlerinden ve bilimsel çevrelerinden muazzam bir destek yağdığını da belirtelim. Deklarasyon üstüne, bildiri üstüne, bildiri deklarasyon üstüne, deklarasyon geliyor. Fırsat bulabilirsek onlara da değineceğiz. Açık Gazete The seasons make a song Then we who live beside her Still try to sing along The rivers and fish and men And the seasons still are coming When she'll run clear again So many homeless sailors So many winds that blow I asked the half-line scholars Which with the current goes So cast your nets below And the gods of the moving water Will tell us All day now The circles of the planets The circles of the moon The circles of the atoms all play a marching to and we who would join me stand aside oh, no, no longer. longer now let us all begin we can't stand aside no longer now let us all begin Richie Havens of Time and Rivers Flowing adlı parçasıyla zaman ve ırmaklar akarken 75 yaşında oldu bugün Richie Havens Amerikalı folk şarkıcısı, gitarist ve çok iyi bilinen ritmik gitar stili ve soul ağırlıklı pop ve folk şarkılarını söylemesiyle meşhur özellikle de Woodstock Festivalinde o unutulmaz Freedom şarkısıyla da akıllarda hep yeri olan bir şarkıcı 75 yaşında ona da bir günaydın dedik bu vesileyle. Evet açık radyo, açık gazete devam ediyor. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi de e, bu gün sabah e, erken bir saatte verdik ama e, detayını verememiştik. Pakistan'da muazzam bir saldırı var. Silahlı insanlar üniversiteyi basmışlar ülkenin kuzeybatısındaki. E, çeşitli e, yerlerden farklı rakamlar veriliyor. BBC'de 19 diyor. En az ama artabilir korkusu var. E, şeyden baktım ben. E, Demokrasi'nin o en az 30 kişi ve da yaralı var. Yani düzinelerce yaralı var diyor. Baça Han üniversitesini basıyorlar. Bir sabah sisini bahane ederek görünmez. Kılıyor kendilerini. Öncelikle bir taliban şey almış. Sorumluluğu üstlenmiş. Ama daha sonra bir sözcü de çelişmeli bir ifade vermiş. Kınıyoruz demiş. Artık belli değil. Ne olduğunu anlamak mümkün değil. Yani raporlar daha da fazla olabileceğini söylüyorlar. Yani dünya üzerindeki çatışmalardan biraz bahsedelim sonra ülkedeki çatışmalardan bahsedelim. De bahsetmeye devam edelim istiyorsanız. Ee, komşu Afganistan'da, Pakistan'ın komşusu Afganistan'ın başkenti Kabul'de parlamento ve bakanlık binalarının yanı sıra Rusya Büyükelçiliği'nin de bölgede olduğu hedef alındığı bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlenmiş. Saldırıda en az 4 kişinin öldüğü ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20'den fazla kişinin de yaralandığı söyleniyor. Bu Rus Büyükelçiliğine yapılan saldırıda. Bir diğer taraftan Suriye'de ise Derel Zor bölgesinde Esad güçleriyle IŞİD arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyormuş. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hafta sonu IŞİD tarafından kaçırılan 400 sivilden 270'inin serbest bırakıldığını duyurmuş. Bu gruptan kadın çocuk ve yaşlıları serbest bırakan işidin 50 erkeğe rehin tuttu açıklanmış. Evet onu takip ediyorduk. Haber takibi oldu. Yani 400 ya yani 300'den fazla insanı öldürdükleri haberi vardı zaten. Ondan sonra da 400 sivil kaçırmışlardı. Şimdi bir kısmını 270'ini bırakmışlar, 130'unu elde tutuyorlar. Kadın çocuk ve yaşlıları serbest bırakmışlar ama 50 erkek ellerinde anlaşıldı. Evet. Evet oradan Cizre'ye geçebiliriz. Sokağa çıkma yasağını sürdüğü Cizre'nin Cudi mahallesinde ölü ve yaralıları almak için gidenlere e, ateş açılmış. Bu açılan ateşte İMÇ TV kameramanı Refik Tekin'in de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralanmış. Bir kişi de dün, gele, dün akşam saatlerinde gelen habere göre hayatını kaybetmiş. E, Cizre'de yaralananlardan Cizre Belediye Meclis Üyesi Abdülhamit Poçal hayatını kaybetmiş. Çok vahim haberler geliyor. HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken beraberindeki vekillerle birlikte Cizre'de yaşanan durumu görüşmek için İçişleri Bakanlığı'na gitmiş. Radikal'in haberi ve Şırnak Milletvekili Faysal Yıldız, Cizre Belediye Eş Başkanları, İMC Televizyonu muhabiri Saadet Yıldız ve İMC Televizyonu kameramanı Refik Tekin'in de olduğu grubun üzerine ateşi açmışlar. Selman Erdoğan isimli yurttaşlığı hayatını kaybetmiş. Şimdi tekrardan kontrol ettim haberi. iki kişi hayatını kaybetmiş. Evet. Anadolu Ajansı bu açılan ateşle yaralananları terörist diye duyurmuş. Bu nedir ya? Anadolu Ajansı mı? Durun bir orada. Anadolu Ajansı'nın haberleri günlerde çok ilginçleşmeye başladı. Yani Milliyet Hürriyet ve Star gibi gazetelerin web sitelerinde de terörist aynı başlıkla Anadolu Ajansı'nın bu başlığı haber olmuş. Star gazetesinde mesela bu konuyla alakalı bir başka şeyden yer verilmişler. Bir başka habere yer vermişler. İhanet tabutta deniliyor. Cenaze yerine silah gidiyormuş. Cizre Belediyesi'nin terörist cenazelerini almak için gönderdikleri tabutları inceleyen güvenlik güçleri ki burada yapılan ihbar sonucu e, incelendiği söyleniyor. Türk gazetesinin hemen köşesinde yanlış hatırlamıyorsam ona bir bakmak lazım. Milliyet gazetesinin hemen köşesinde ihbar üzerine durdurulan araçlarda deniliyor. Fakat Anadolu Ajansı'na gönderdiği videolara baktığınız zaman hastanenin, devlet hastanesinin önünde ambulans durduruluyor. İçi açılıyor. Ölü insanların olduğu tabutlar açılıyor. Tabutların hemen yan tarafında silahlar duruyor. Biraz garip değil mi bu durum? Çok garip. yani, yani Ziya Paşa'yı hatırlatır şekilde. Herkesi gör. Alemi sersem sanırsın. Bu işi biraz ters işlemesi gerekmiyor mu? Yani ne oluyor? Siz ambulansla beraber eğer bir yerde silah ve çatışmaya silah ihtiyacınız varsa çatışma alanında Ambulans boş tabutlara koyarsanız silahı ve cepheye gönderirsiniz. Böyle bir düzenbazlık yapmak istiyorsanız. Fakat burada ölü insanların olduğu tabutların içerisinde devlet hastanesine yani doğrudan devlet güçlerinin eline hem ölü insanları gönderiyorsunuz hem de tabutların içerisine silah koyuyorsunuz. O ölü insanların mı tabutlardan çıkıp silah kullanmasını bekliyorlar? Buna inanmak, inan, inanmasını bekliyorlar insanların. Bir fotoğrafı da koymuş değil mi? Videosu var. Yani hastanenin önünde tabutlar açılıyor. Kameraların eşliğinde Anadolu Ajansı'nı gönderdiği videoda ve ölü insanların bulunduğu tabutların içerisinde silahlar çıkıyor devlet hastanesinin önünde. Yani bu işlem tersi olması lazım değil mi? Herhangi bir çatışma ortamına sebebiyet vermesi için. Ya da neden gönderilsin ki devlet hastanesinde ölü insanların bulunduğu bedenlerin, ölü bedenlerin bulunduğu tabutlarda silah? Ya bu gibi zor sorularla ee bir de şu durum Hepimizi var Bizi zor durumda bırakma bunun cevaplarını bilmiyorum bir de şöyle bir durum var CNN Türk'ten aktarayım Cizre'de ambulansla taşınan PKK'lılar yakalanmış ambulansla taşıyorlarmış kendilerini yaralı PKK'lılardan bahsediliyor operasyon kapsamında başlayan haberde yapılan kontrollerde her iki ambulansta da iki ölü iki yaralı PKK'lının olduğu tespit edilmiş Kimin haberi yakalanmışlar bu? bunlar CNN Türk'ün haberi ama kaynak göstermemişler şöyle bir durum söz konusu değil mi İşit savaştığı zaman, IŞİD denilen terör örgütü dünyanın en kanlı terör örgütü savaştığı zaman oradaki yaralı insanlar gelip Türkiye'de tedavi görülüyor ve bu insanlar yakalandı değil, tedavi görüldü diye söyleniyor. Kendi ülkenizde böyle bir çatışma varken bu insanlar yaralandığı takdirde tedavi göstermeyecek misiniz, tedavi vermeyecek misiniz bu insanlara? Topyekün ölümden ya, bahsediyoruz. Topyekun ölüm ve savaş mantığının hakim olmasından da bahsediyoruz. Bu çok son derece tehlikeli bir durum. Dün Cengiz Aktar da hafifçe bundan bahsediyordu hatırlayacaksınız. Yani hakim olan bir e, biz ve onlar ve savaş mantığı tamamen. Bu çok ciddi bir şey. Yaralıları bile yakalıyorlar düşünsenize. Bir de bunu haberlerde yapıyorlar. Ambulanslarındaki yaralı insanlar yakalandı evet. diye haberleri çıkıyor. Cizrede çok ciddi bir durum var. Yani bütün bölgede çok ciddi durumlar var ama Cizredeki son, aktüel durum çok vahim. Cizre Belediye Meclis üyesi Abdülhamit Poçallı'la Selman Erdoğan isimli yurttaşın yaşamlarını yitirmesi durumu var. Ablukanın sürdüğü Cizre içerisinde. Ve korkudan gazeteler ve internet siteleri bu haberi veremiyor. Veremiyorlar. Evet. Ben de bunu söyleyecektim işte. Yani bu ölümlere dair haberleri Halkların Demokratik Partisi, HDP, Şırnak Milad'e gidip Haysal Sarıyıldız'ın Twitter hesabından öğrenebiliyoruz. E, ve diyor ki, e, zamanda hastaneye götürülmeleri halinde hayatta olacaklarına da dikkati çekmiş sarı Sarıyıldız. Götürülmemiş çünkü. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ahimin tedbir kararına rağmen iki gündür sokaktan alınmasına izin verilmediği için hayatını kaybeden Serhat Altun adlı yurttaşı ve altı yaralıyı almak için de Cudi mahallesine gitmeye çalışan gruba ateş açılmıştı. Bu da hatırlatılıyor. Ve Saadet Yıldız'la Refik Tekin de birisi İmece Tevbe'nin muhabiri, birisi de kameramanı yaralanmış oluyor. Bunlara da terörist diyor. Yani temkinle davranabilirsiniz. Anadolu Ajansı değil. Diğer mesela Doğan grubundan Radikal'in bile bu haberi verirken nasıl temkinle davrandığını dün gayet net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Ana dışında kalan bir haber organından bahsediyorsunuz. Medya mecrasından bahsediyorsunuz. Radikal. Ateşin kimden geldiğini, orası kafanız karışıksa, kim tarafına ateş edildiği konusunda kafanız karışıksa söylemeyin. Açılan ateşle deyin ama bir gazeteci yaralanıyor. Görevi başındaki bir gazeteci yaralanıyor ve siz de gazetecisiniz. Bunu söylemeyecek misiniz? Bunu söylerken HDP'nin açıklamasını yapmasını söyleyeceksiniz Söylemiyorlar işte söylemiyorlar. Senin sorunu, en önemli sorunlu tarafı da bu. Yani Anadolu Ajansının ölümünden bahsediyoruz. Anadolu Ajansını anlarım. Sonuçta bir ideolojiye her zaman resmi devlet ajansı. her zaman hizmet etmiş olan bir yayın organından bahsediyorsunuz ama güvendiğiniz kaynaklar da var burada. Yani radikal gibi. HDP'li Filis Kerestecioğlu'nun Cizre'de cenazeleri almak için gelen gruba ateş açıldığı ve yaralılar olmasına karşın bölgeye ambulans gönderilmediği sözleri üzerine Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan hükümet yetkililerinden birinin bilgi vermesi için oturuma ara vermiş. Ama AKP milletvekilleri Buldan'ın kararına tepki göstermişler nedense e, ve tansiyon yükselmiş. AKP ve HDP'li milletvekilleri birbirlerinin üstüne yürüyerek sözlü sataşmalarda çok Pervin Buldan da demiş ki Sayın Faysal Sarı Yıldız telefonla bana da ulaştı Cizre'de durum çok ciddi sivil insanların üzerine ama aynı zamanda seçilmiş insanların üzerine de ateş açıldığını ifade etti demiş yani me me me belediye meclis üyelerini kastediyor herhalde ve bunlar içinde hatta yalnız o değil e belediye meclisi değil Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de var yani bunlar içinde işte Şırnak milletvekilimiz Sayın Faysal Sarı Yıldız da var biraz önce grup başkan vekillerimiz de ifade ettiler bu durum çok vahim bir durum ve kabul edilemez dolayısıyla talep edilen hükümet yetkililerinden birisinin gelip burada bilgi vermesi konusunda katılıyorum bir, bir saat ara veriyorum birleşime demiş ama genel kurulda gerginlik artarak devam etmiş cumhuriyet halk partili vekiller araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalışmışlar böyle bir haber var demirtaş'tan da Cizre için acil çağrı ee, var. Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinden de görebildiğimiz bir şey bu. Selahattin Demirtaş, Cizre'de yaralılara müdahale etmeye giden, e, Faysal Sarı Yıldız'la belediye başkanı ve 15 kişilik sivil grubun ateş altına alındığını ve acil müdahale gerektiren yeni yaralılar olduğunu söylüyor. Partili yöneticilerin İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüştüklerine ancak bir bodruma sığınan kan kaybeden yaralılara henüz müdahale olmadığını belirtti diye bir haber var. Artık yorumlamakta ve vermekte bile zorluk çekiyoruz haberleri. Gazeteciler yaralanıyor. Oradaki cenazeleri kaldırmaya çalışan sivil insanlar yaralanıyor. Yani çatışmaların içerisinde doğrudan bulunmayan insanlar yaralanıyor. Ve bunun haberini mesela Siyanen Türk'ten bakarsanız sadece iki haber üzerinde görüyorsunuz. Birinin HDP'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı meclisteki kavga, biraz önce aktardığınız kavga. Diğeri de ee, Selahattin Demirtaş'ın üzerlerine atış açıldı cümlesiyle verdikleri manşet haberi yani şey, başlıklı haberini görüyorsunuz CNN Türk'te yani HDP olmasa belki de bu haberleri de göremeyeceğiz. Evet böyle aynen öyle yani mesela Demirtaş'ın söyledikleri e, motomo, e, bunu da e, galiba e, şey yapıyoruz bir günden gene okuyabilirim Cizre'de Cizre şu anda şu dakikada çok büyük suç işleniyor demiş. Gayet vahim bir duruma işaret ediyor. Milletvekilimiz, belediye başkanımız ve sivil grup ateş altına alındı. Kaymakamın bilgisi dahilinde yaralılara müdahale etmeye gidiyorlardı. Durum çok vahim diyor. Bir bodrumda 10 yaralı var. Kan kaybediyorlar. Arkadaşlarımız İçişleri Bakanı ile görüştükten sonra şu an itibariyle ateşin kesildiğini öğrendik. Ama ambulans gidip yaralıları alamıyor. Şu anda kan kaybeden IMC TV'nin kameramanının da aralarında bulunduğu yaralılardan ölen olursa sorumlusu hükümettir diyor. Star gazetesinde de Demirtaş'ın yalan diye verilmiş bu. Cizre'deki tabuk skandalını biraz önce bahsettiğim skandal olarak nitelendirilir. Gerçekten büyük bir skandal. Böyle bir şey inanmasının beklenilmesi de ayrı bir skandal. Cizre'deki tabut skandalının ortaya çıktığı saatlerde HDP'liler sivillere atış açıldığı yalanıyla olayı örtbas etmeye çalıştığı deniliyor. Star gazetesinde. Böyle bir medya ortamından geçiyoruz bugünlerde. Ve i̇nanılmaz fotoğraflar eşliğinde verilen haberlerde işte Ahim kararına rağmen hastaneye kaldırılamayan Serhat Altun'un öldüğü haberi en az 10 yaralı haberi var. Falan. Bu arada Vatan Partisi de HDP kapatılsın diye savcılığa başvurmuş. Onu da söyleyelim. E, güzel. Haberiniz e, yok muydu? Duymuştum ama e, evet söylememiz iyi olur. HDP'nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına başvuruyormuş. HDP e, Vatan Partisi. E, öbür partileri de kapatıldı. Tek Vatan Partisi kalsın Hayır. Mi? Adalet ve Kalkınma Partisi ile Vatan Partisi kalsın bence. Güzel. Tek parti iktidarı da olabilir bu vesileyle. Sonuçta evet. pek Tan de farklı değil benim gözümde. Talat Paşa Partisi olur adı da. Olabilir. TP. Hı? TP. Evet. TPP. Ee, şeyi de söyleyelim. Ee, önemli bir de şimdi bu akademisyenlerle ilgili meselelere geçelim. Erdoğan'ın konuşmasıyla mı başlayacağız? Barış çağrısı yapan akademisyenler seslenmiş yine. İstlen, istedikleri kadar debelensinler. Koca ülkeyi kerameti kendinden meykul, seçkin, kendine aydın, akademisyen diyen Lümpen'in yönettiği eski Türkiye artık yok demiş. Evet ben saydım. Bir yakın çıkarttım. Bu bütün konuşmayı, muhtarlara yapılan konuşmayı 45 adet çıkıyor. Hakaret şeyi. Hemen şöyle bir sayayım. kendini aydın diyen bir avuç Lümpen. Lümpen olacak. Çeyrek porsiyon bile etmiyorlar. Vicdansız, ahlak yoksunu. Tiksiniyorum bu zihniyetten. İhanet çukurunda çırpınacaklar. Yarım porsiyon Aydın, çeyrek porsiyon bile değil. Lümpen Aydın takımı, lümpen pardon. Öyle yanlış söylemiş yani. Yani dur yanlışı ben düzeltmeyeyim. Lümpen Aydın takımı diyor. Kinlerini kusuyorlar her fırsatta. Terör örgütlerinin propagandasını alena açıkladılar. Milletin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışıyorsunuz. Elinizi, kolunuzu sallaya sallaya devletten aldığınız maaşla hayatınızı sürdüreceksiniz. Kendine akademisyen diyenler, suç işleme imtiyazına sahip olanlar, akademisyen dediğin özgün bilimsel çalışmalarıyla konuşur. Çoğunun ne ülkemize ne insanlığa katkılarının olduğunu duymadık, görmedik. Akademi dünyasının bu derece çoraklaşması bu yüzden bunların ağababaları da böyleydi. Birazcık aydın namusu taşıyan, bu bildirimci güruhun hiçbir karşılığı yok. Şimdi terör örgütünün yanında mısın değil misin? Akademi dünyasının bu derece verimsiz hale gelmesinin sebebini anlıyoruz. Osmanlı düşmanı, milli mücadele döneminde düşman, Hiçbir şeye değilse bile yediğiniz ekmeğe saygınız olsun. Ay yeter. Devam edecek mi? Ciğer beş para etmez terör örgütüne arka çıkmak. Terör örgütün jargonuyla konuşmak. Terör örgütü propagandası. Hocam tamam. Devam ediyor değil mi? Tiksiniyorum. İhanet çukurunda çırpınacak o akademisyen geçinen müsveddeler. Biz çırpınıyoruz burada. <gülüyor> Cahil ve ahlaksız. Yüzüne tükürsen yağmur yağıyor. Bu olduğu için. Yine çirkin yüzünü gösterdi. İmdat. Pişkin, serseri mayın gibi. Ne zaman kime bulaşacağı belli olmuyor. Bu zatın karın ağrısını biliyorum. Selahattin müdahale etmeyecek misin? Bu namus ve şeref bu Bitti. 45 tane çıkarttım. Ee, şey peki olabilir mi? Dışarıdan bu e, Talat Paşa partisine destek için Milliyetçi Hareket Partisi'nde ekleyebilir miyiz? Onlar Yok, da. O, o da kapatılsın. O da mı kapat Ama onlar da şey yapmışlar. Fatih Portakal, e, Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal. Sosyal medya hesabında ufak bir anket yapmış. Sizce Devlet Bahçeli geçirdiği kalp operasyonundan sonra sağlık gerekçesiyle genel başkanlığı bırakır mı? Demiş. Ardından MHP'nin kurumsal Twitter sayfasından da cevap gelmiş. Fox TV'nin soytarısı Fatih Portakal. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sağlığı üzerinden anket hesap yapacak kadar alçalmış. insanlığını yitirmiştir. Diyerek de cevap vermişler. O da 1 TL'lik tazminat davası çıkmış. Özür gelmezler. Bir TL gene iyi. İyi, iyi. Bu 100 binlerden bahsediyoruz buralarda. Evet, bin. Yenilerini de açmış zaten. Şimdi ben bir de çok az kalan zamanda birkaç bir derlemeyi dinleyicilerin huzurlarında paylaşmayı öneriyorum. Dünyanın belli başta tüm bilimler akademilerinin üyesi olduğu Uluslararası Bilim Akademileri Birliği'nin İnsan Hakları A bir bildiri yayınlayıp akademik özgürlükler konusunda en sert biçimde Türkiye'deki hükümet yöneticilerini bazı üniversite yöneticilerini ve bir dizi başka hoşgörüsüz bireyi en sert biçimde uyarmış Uluslararası Bilim Akademileri Birliği'nin insan hakları aralarında üyelerin arasında 3 Nobel ödüllü e, bilim insanı da var bunu geçiyorum hı hı. 13 bin üyeli Amerikan Siyaset Bilimi Derneği Erdoğan'a endişeliyiz deyip açık mektubu Kerry'e de göndermiş Amerikan Siyaset bir, Bilimi Birliği olarak Türk Hükümeti'nin Güneydoğu'daki politikasına ele alan mektuba imza atan Türk akademisyenlere yönelik gözaltı ve cezai soruşturma dahil atılan adımlara yönelik telaşımızı ve derin endişemizi dile getirmek üzere bu mektubu yazıyoruz demişler. Çok e, içeriğine giremeyeceğiz ama gönderdikleri bu şeyin bu evrensel insan hakları beyannamesi dahil bütün uluslararası standartlarca tanınan akademik özgürlük ve ifade özgürlüğü eleminde bulunan eğitimcilere misilleme yapıldığı izlenimini veriyorlar diyor. Ve kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesi, insan hakları ve ana hürriyetlerinin korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi Türkiye'nin kendi anayasası hükümetin, vatandaşların ifade özgürlüğü muhafaza etmelerini gerektiriyor. Buna hükümete imzacıların fiziksel zarara neden olacak açık tehditler karşısında korunduğundan da emin olmaya e, çağırıyoruz diyorlar. Bu mektubu da Tayyip Erdoğan'a gönderiyorlar. Sonra Erdoğan'la birlikte Bekir Bozdağ Adalet Bakanı Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass Amerika'nın Dışişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısı Victoria Nuland, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a da gönderiyorlar. Bu böyle Almanya'dan 1128 akademisyenden destek bildirgesi geldi. Bu da yeni. Evet, on, bu suça ortak olmayacağız başlığıyla bildirge yayınlayan 1128 ile akademisyeni, 1128 kişiyle destek vermişler sembolik olarak. Almanya'nın önde gelen isimlerinin de, profesörlerinin, doçentlerinin de arasında bulunduğu bir liste var. Bu listeyi derleyip Açık Radyo'nun internet sitesinde de e, tamamını, tamamını koymak zor çünkü dalga dalga yayılıyor ama midal deyip koymaya çalışırız bilgilerine vatandaşların ve dinleyicilerin. 2000'e yakın avukatın bir bildiri yayınlayarak barış çağrısı yaptıkları için iktidarın linç kampanyasının hedefi olan akademisyenlere destek verdiğini de söyleyelim. Evet. Ee, Helsinki Yurttaşlar Birliği'nin basın bildirisi de önemli. Bunu evet. söylememiştik. Geçtiğimiz günlerde gelmişti bu evet. açıklamada. Evet. Hmm akademisyenlerin açıklaması ifade özgürlüğüdür. Şayet bir teki hariç bütün insanlar aynı düşüncede olsalar ve yalnız bir kişi farklı düşüncede olsa nasıl bu şahsın tüm insanları susturmaya hakkı yoksa aynı şekilde bütün insanların da bu kişiyi susturmaya hakkı yoktur diyen John Stuart Mill'in liberal düşünür bir sözüyle başlıyor. Metindeki fikirler de düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilip ele alınmak zorundadır diyorlar. Uluslararası Bilim Akademileri Birliği'nden Türkiye'li akademisyenlere destek geldi. Bu da yeni yeni bir haber. Bir haber merkezinden alıyoruz bunu da. Vakıf Üniversiteleri İletişim ve Dayanışma Ağından da e, gene bir aldığımız bir haber. E, Vakıf Üniversiteleri İletişim ve Dayanışma Ağı bir Kamusal alandır bakın üniversiteleri ve toplumsal barışı istemek, barış karşısında suç işleyenlere tepki koymak kamu yararına bir faaliyettir diyorlar. Bu haberleri aldığımız ana kaynak bir Biyanet. Biyanet çok güzel takip ediyor bunu. Keşke bir liste yapsalar da bunları toplu bir halde de görebilsek başlık başlık. Biz de yapabiliriz evet. aslında. Bir kısmını da çünkü birkaç yerden de biz almaya çalıştık bir günden ve diğer yerlerden. Yani bildirinin ardından geçen bir haftada 109 soruşturma, 33 gözaltı 2200 imza diye de bir haber var. Ona da bakarız. Erdoğan da YÖK akademisyenleri sormuş. Kimdir bunlar değil mi? Evet. evet. Ve önünde rektöründe, şey YÖK da eski bir fotoğrafta şeyini iliklerken, ceketini iliklerken fotoğrafı var. Daha parlanın da yazısını söylemiştik. Bir cumhurbaşkanı bir meslek grubuna hakaret ederse dava açılabilir diye yazısını da söylemiştik. Birdir bir orada. Evet şimdilik durum bu kadar. Açık Gazetek. Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet karanlık gayet karışık bir ortam var. Bir Dünya Bankası'nın geleceğe ilişkin raporunu büyüme kötümserliği üzerinde konuşalım diyorduk. Oradan başlayarak belki de oradan da işsizliğin sorununa da geçebiliriz. Tabii geçen hafta Dünya Bankası üç ayda bir, altı ayda bir galiba yayınlıyor Türkiye şeyi şubesi e -Tür ekonomi notu diye Türkiye ekonomi notu diye ve işte genel bir değerlendirmesini yapıyor. Türkiye ekonomisinin bu nokta sonuncusunu Ocak 2016 noktunu geçen hafta Cuma günüydü sanıyorum da açıkçası benim için sürpriz oldu onun için bunu konuşalım istedim Tabii buradaki anahtar işte pek çok göstergeyi tahmin ediyor 2016 ve 2017 için yani Dünya Bankası'nın gözüyle orta vadeli program bir anlamda e, dikkat çekici yönü şuydu. büyümeyi e, çok düşük e, tahmin ediyor. E, yani çok derken e, orta vadeli programa kıyasla oldukça düşük tahmin ediyor. Üç yüzde üç buçuk 2016 ve 2017 Halbuki işte en son revize edildi. Biliyorsunuz, orta vadili programı hükümet yüzde işte dört buçuk bu yıl önümüzdeki yılda yüzde beş büyüme hedefledi. Şimdi buna kıyasla oldukça düşük çünkü işte işsizliği de tabii konuşalım mutlaka işsizliği de deli bir kontrol altında tutabilmek için büyümenin en azından bana göre yüzde dört hatta biraz üzerinde olması lazım. Aa, i̇kinci tabii benim açımdan dikkat çekici nokta benim benden daha e, düşük bir büyüme tahmini. Ben yılbaşında işte her zaman bu artık gelenek haline geldi. Bizim gibi iktisat yorumcuları bir tahmin yapıyorlar. Sonra da bakıyoruz bu kadar tutturduk e, Bu yıl için ben doğrusu %4 e, demiştim hatta biraz üzerinde olabileceğini de söylemiştim. Bunun en önemli nedeni, neden Dünya Bankası böyle nispeten kötümsel bir tahminde bulundu? Bunun tabii gerekçeleri de var nokta. En önemli farklılık şuradan kaynaklanıyor. Tüketim artışını tamam diyor Dünya Bankası. O da bizler gibi işte ücretlerde bir artış olacak özellikle düşük ücretlerde malum bu asgari ücretin %30 arttırılması sonucu. Bu da tüketimi canlandırır. Dolayısıyla daha yüksek bir tüketim artışı geçen yıla göre beklenmeli. Dünya Bankası bu konuda evet diyor bu bir şey asgari ücretin artışı tüketimi etkiler ama bir taraftan da enflasyon yüksek enflasyon bunu eritecek diyor. Bu reel ücret artışı yani çok bu kadar yüksek olmayabilir. Dolayısıyla tüketim artışı, özel tüketim artışı da geçen yıllar ay aşağı aynı seviyede olacak diyor. Aa, en önemli farklılık buradan kaynaklanıyor. Ee, yatırımlar konusunda oldukça şey, kötümser e, hem yüksek, yatırım ortamının zafiyetleri devam edecek. Hem de diyor özel şirketler döviz borçları yükseldi. Bu bilançoları bozucu etki yapıyor. Dolayısıyla bu da yatırımı kısıtlar diyor. Net ihracatta da yani ihracat artışının da hem Rusya ile olan gelişmeler hem de küresel Ekonomideki e, nispeten düşük büyüme beklentisi, bunu doğru, do, hatırlatmakta yarar var. IMF de e, uluslararası para fonu da Dünya Bankası da son şeylerinde dünya ekonomisiyle ilgili yayınladıkları e, tahminlerde değerlendirmede biraz düşürdüler büyümeyi küresel ekonominin ve bu da var diyor. Bu ihracatın e, çok fazla artmasını engeller diyor. İthalatta ise bir toparlanma olacak diyor. Şeyleri belirtmiyor tabii enerji fiyatlarının ne olacağını ama sonuçta ithalat ihracattan daha hızlı artarsa net ihracatta büyümeyi aşağı çeker. Uzun lafın kısası Dünya Bankası'nın şeyi Türkiye ekonomisine bakışı Böyle. Bu tabi Adalet Kalkınma Partisi hükümetinin çok daha iyimser hatta kendinden gayet memnun bakışından ekonomiye bakışından oldukça farklı. Evet peki Onun ben şeyi altı çizilmeye değer yani. Evet. Ben Bir de bugünkü Tarif gazetesinde de sürmanşetten verilen bir haber var. Ekonomi haberi Süleyman Yaşar imzalı. Yani Türkiye için %2,9 büyüme öngör, öngörüyor. IMF diyor. İran için ise %5 büyüme öngörüyor. Dolayısıyla İran'ın elinde de işte 124,5 milyar dolar döviz olduğu belirtiliyor. Yani yeni yatırımlardan bahsettin sen. E, yeni küresel yatırımcı da İran'ı seçebilir diye bir şey yapmış. Hatta bunu ya İran'ın yaptırımlardan kurtulup rakip haline gelmesi üzerine 11 ayda 69 milyar dolar yabancı sermayenin kaçtığı Türkiye, şimdi Babacan'la da beraber Davutoğlu'nun Davos'a gitmesiyle bir yeni, yeni bir hamle yapıyor diyor. Bu... Babacan da mı Davos'a gitmiş? Evet. Bundan haberim yoktu. Hiç sesi çıkmıyordu son dönemlerde. Gerçi gene sesi çıkmıyor Davos'tan da bir şey duyuldu ama... Aa, demek ki daha e, olsam babacanla o, gitti o, diyor yabancı çevrelerde yaptı. ve güveriliyor diye onu götürdü kulüpte evet. tutup <gülüyor> öyle diyor. İran'dan korktu babacana sarıldı şeklinde bir sürmeşet verilmiş. E, Böyle de bir e, sorunsal var tabi. Peki buradan e, bu büyüme kötümserliği diyebileceğimiz şey... 3,5 tabii şunun da altını çizelim. Bir krizden söz etmiyoruz. Evet. Çünkü sonuçta gene bir büyüme söz konusu ama e, hükümet kadar tabi görmüyor uluslararası kuruluşlar. E, yani ben de doğrusu e, biraz daha Dünya Bankası'na kıyasla yüksek büyüme tahmin etmiştim ama sonuçta bakacağız kim Aklı çünkü ben içerideki tüketim canlanmasının daha güçlü olacağı kanaatindeyim. Ama bu makro dengeleri de bozacak. Orada da Dünya Bankası biraz bana fazla imser geliyor. Cari açının düşmeye devam edeceğini bekliyor. Bütçe açının hep birlikte bütçe açının yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu yeni bütçede şu anda kavgayla mecliste görüşülmeye başlandı ondan sonra bakacağız ama sonuçta ben biraz daha yüksek bir bütçe açığı bekliyorum burada esas anahtar sizin de işaret ettiğiniz gibi düşük büyüme bunun tabi tatsız sonuçları olacak alo evet evet yani bir çok, e, peki buradan bambaşka bir noktaya geçmek istiyorum. Yani e, bu ortamda işsizliğin ne olacağı bekleniyor diye bir soru geliyor akla. Çünkü özellikle işsizliğin daha önceki konuşmalarda da birkaç defa e, üzerinde durmuştuk programlarda. İşsizliğin en büyük sosyalle Yara, yara açıcı şey olduğunu ve çok büyük gerilim, çatışma ve başka soru, sosyal sorunlara yol açtığını da hepimiz biliyoruz yani. Bu evet. konuda nedir şimdi Suriye? Savaşla ilgili durumlar geliyor insanın aklına. Şimdi valla çok tabi oradaki gidişat çok kötü ve kadar ki istatistik istatistiği anket yapmakta bile zorlanıyormuş ee, çünkü örneklemden sur surdan bir takım haneler değil mi bir çeşitle anketler yapıyor ee, öyle biz daha ekonomiyi takip ediyoruz bunların önemli bir bölümü hane anketi düşünün yani orada sur diyarbakır'ın işte merkezi sur ilçesinden örnekleminde istatistikte haneler çıktığı zaman ne yapacak? Ee, neyse e, bu ayrı bir konu paraktır evet, ben, şey sen o, bir bir yapınca oradaki trajediye ee, ama şeye, işsizliğe dönecek olursak bir kere şunu söyleyeyim dinleyicilere de kestirmek çok kolay değil çünkü işsizlik sonuçta malum işte iş gücü var değil mi bir de istihdam var bu ikisinin arasındaki fark işsiz bunlar aktif olarak iş arayan insanlar tanım böyle Şimdi iş gücü Türkiye'de oldukça dalgalı hareket ediyor ve kestirilmesi çok kolay değil birazdan kısaca özetleyeceğim sonuç yılı istihdam da aslında büyümenin tabii şeyine bağlı dozuna bağlı ama orada da bazı Sürprizler oldu geçmiş yakın geçmişte çünkü büyüme düştüğü halde işte %3 civarı 3'ün biraz 3 ile 4 arası avına rağmen istihdam artışı büyüme oranının üstüne çıktı. Ee, bu da çok şaşırtıcı bir şey yani iki iki yüzü var tabii gelişmenin bir, bir taraftan hani işsizliği tabii için, işsizlik için ya haber ama e, emek verimliliği için iş gücü verimliliği için de kötü haber tekim negatife döndü. Ee, buna da zaten e, vurgu yapılıyor yani Dünya Bankası'nın notunda da biz de çok durduk. Batam bunun üstünde notlar yayınladık. Dolayısıyla bu orta gelir tuzağının işte en önemli şeylerinden biri altındaki faktörlerden biri de Bu verimlilikteki düşüş Şimdi bunu kısaca bu kolay olmadığını söyledikten sonra İşsizliğin tahminin gene de sadede gelirim Ben bir tahmin yapmaya çalıştım Çünkü bu geçen hafta gene malum önemli gelişmelerden biri işte şeyde aylık her ayın 15'inde Türkiye İstatistik Enstitüsü işgücü istatistiklerini yayınlar. Evet. bu şeyde ayda da ekim dönemi istatistikleri yayınlandı ve orada görüldü ki işsizlik oranında 0.2 puanlık bir artış var. Ben tarım Dışını tercih ediyorum ya da genel işsizliği de söyleyeyim o da 10.4'ten 10.6'ya çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı da 12.7'ye 12 çıktı. Şimdi bunu neden böyle oldu? E çünkü bakıyorsunuz iş gücü gene artmaya devam etmiş ama istihdamda bir hafif düşüş var artışında. Dolayısıyla sonuçta işsizlikte dikkate değer bir artış var. Çünkü bu Eylül'den Ekim'e. Ama bu da yeterli değil çünkü çok oynak. Bazı ay artıyor, bazı ay düşüyor. Geriye dönüp bir baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bir kere şeyin ertesinde o çok yüksek büyüme dönemlerinin ertesinde 2010 ve 2011'de kriz sırasında çok yükselen Zirve yapan işsizlik yüzde %10 10.4'e kadar düşüyor işsizlik oranı tarım dışı işsizlik oranı 10.4. Ondan sonra bir şey yaşadık iki yıl düğüme bir sert iniş yapınca Türkiye ekonomisi düğüme işte yüzde dokuzlardan yüzde üç civarına düşünce bir hakikaten işsizlikte artış dönemi ortaya çıkıyor 12.8'e kadar iki yıl içinde. Eylül 2014'te %12.8'e geliyor tarım dışı işsizlik oranı. Ama sonra bir 6-7 aylık şey dönemi var. İş gücü artışında bir yavaşlama görülüyor. İstihdam artışı devam ediyor ve işsizlik de tarım dışı işsizlik oranında %12'ye düşüyor. Geçen Nisan ayında ama o günden bugüne tekrar bir yükselme görüyoruz. 12.7 işte dedim. 12'den 6 ay içinde 12.7'ye çıkmış durumda. Bunun ardında da baktığımız zaman iş gücü artışı tekrar eski trendine dönmüş. istihdamda ise yavaşlama görülüyor artışta. Şimdi ben buna baktığım zaman açıkçası şöyle düşünüyorum. İş gücünün mevcut tempoda artmaya devam etmesi bir bakıma yapısal. Çünkü bir nüfus artışı çalışabilir. Nüfus artıyor tabii. Bu doğal bir artış trendi var. bu Hiçbir şekilde geriye döndürülmez. İşte buna dair projeksiyonlar da var. Çok daha uzun vadeli. Bir de ilginç bir şekilde kadınların iş gücüne katılımında son üç yılda ciddi bir hızlanma görüldü. Bunun da devam etme ihtimali güçlü. Dolayısıyla yani iş gücü işte belli bir tempoyla artmaya devam edecek. Şimdi buna karşılık eğer istihdam eskisi kadar bir şaşırtıcı bir biçimdeydi zaten. Bu bir, bir puzzle adeta bilmece hala müzikli iktisatçılar içinde. Nasıl oluyor da e, bu kadar büyüme düşükken ondan daha hızlı bir şekilde istihdam artıyor ama ayrı bir konu güçmesi Düşmesi, normalleşmesi bir anlamda çok doğal geliyor bana son 6 ayda da bu gözlemleniyor. Eşim o zaman işsizlik büyüme düşük kalacaksa işsizlik artacak yani Dünya Bankası'nın notunda işte%de üç buçukluk bence en önemli sonucu bu Hı -hı. Dünya Bankası ne yazık ki tahmininde işte her şeyi koyuyor, işsizliği koymuyor. Evet, onun için sordum o, işte bu çok da, önemli bir tahmini. Şey. O da herhalde bunu tahmin etmenin çok zor olduğunu düşünerek koymuyorlar. Ama benim tahminim böyle yani işsizlikteki son altı ayda gözlemlenen artışın ben devam edeceği kanaatindeyim. Özellikle de büyümede bir sıçrama olmazsa bunun nasıl olacağına dair de doğrusu bir, bir şey yok işaret yok şu anda evet yani işsiz güçsüz takımı e, diye ifade edeceksek e, yani iş bulamayan özellikle genç kitlelerde genç işsizliğin ne kadar e, Tabii tarihte genç işsizlik oranı da onu da belki dinleyicilere hatırlatmakta yarar var biraz önce söylediğim bu dalgalanmalara Tabii genç işsizlik oranı da takip etti bir son dönemde bir artış gözlemleniyor. %20'ye yakın. Ha, i̇şte yani her mesela hayatı önem taşıyor. Her 5 gençten biri şu anda iş arıyor işsiz. Ve onların da tarihte de çeşitli örneklerini gördüğümüz olaylar var. Yani başta 1930'lar Almanya'sında... ...ve İtalya'sında... ...Tuzlar'ın gördüğü gibi... ...çok şiddete... ...ve başka siyasi... ...şiddet olaylarına İşçimlerle yöneltmesi... Neden oluyor ee, ...valla... ...bu işsizlik meselesinde... ...bir de orta vadeli program... ...hani nispeten orada o kadar iddialı değildi... ...ama düşeceğine... E, ...dair hedefler konmuştu... olumlu e, bir şekilde... E, ...şimdi düşmesi yerine... E, ...yükselmesi... Ee, tabii e, siyasette de e, önemli sonuçlar doğurur. Şimdi şu anda işte bu silahlı çatışma, terör e, olgusu e, çok şey e, ön planda. Vatandaşa sorulduğu zaman en önemli soru ne diye tabii bunu söylüyor. E, ama e, daha önce e, bu özellikle şey döneminde işte... Silah ateşkes diyelim döneminde barış sürecinin yürüdüğü o iki buçuk yıl boyunca işsizlik bir numaralı sorundu anketlerde. O çıkıyordu vatandaşa en önemli sorun ne diye Türkiye'nin diye sorulduğunda işsizlik diyordu. Şimdi bu tekrar inşallah geri döner yani öbür tarafta çatışma biter ve Türkiye'nin bu işsizlik meselesine bir çare bulması lazım. Şu ana kadar da işte bu ucizevi istihdam artışına düşük büyüme rağmen istihdam artışının dışında somut bir şeyde hükümet tarafından da yeni politikalar geliştirilemedi. Onun için hakikaten işsizliği konuşmaya devam edeceğiz öyle gözüküyor. Evet buna bağlı olarak da başka sorunları da tabii. Evet, peki bu noktada bitirebiliriz. Çok içertçi bir şey görünmüyor. Tablo. Evet. Sonra, <gülüyor> Tabii reformları da yapacağını söyledi. Çok iddialı reformlar konusunda. O da etkileyebilir. Onu da söyleyeyim. Ama şu anda ben o konuda da çok iyimser değilim. Dünya Bankası da not olarak düşmüş ama yapılacakları söylüyor ama bunların yapılacağına dair bir beklenti de ifade etmiyor net bir evet, beklenti. Öyle bir beklentisi olsaydı zaten o zaman büyümeyi bu kadar düşük tutmazdı tahminlerine. Evet, peki çok teşekkür ederiz Seyfettin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Görüşmek diliyorum. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel ile ekonomik gidişat. Evet, bu problemlerin ardından şimdi bir ara vereceğiz. Arayı mücakipte bir konuğumuz olacak. Bir süreden beri başlatmış olduğumuz bir dizi, bir dizi program var daha doğrusu. O da şey üzerinde iş etik ve sürdürülebilirlik diyebileceğimiz dünyanın e, bu mevcut sistemi içinde e, çevrenin ekolojinin tamamen çöküşe e, gitmeden e, bu sistemin nasıl sürdürülebileceği konusunda bir dizi e, görüşe başvuruyoruz e, ve e, bu programlar bu program dizisine e, Mazars Denge CEO'su Dr. Izal Levi-Coşkun'la başlamıştık Enron'dan. Volkswagen'e İş, Etik ve Sürdürülebilirlik başlıklı yazısında Harvard Business Review'da çıkan ve kendisiyle bu şirketlerin sorumluluklarının giderek ekolojik açıdan çok ciddi problemler yarattığını ve bunların üstesinden nasıl gelinebileceğini konuşmakla başlamıştık. Dün de ve hava kirlenmesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre akıl almaz boyutlara ulaştığı dünyanın 2000 şehrinde yapılan araştırmalarda özellikle dizel yakıtlarının parçacık etkisinden dolayı büyük bir krize yani en önemli üzerinde durulmayan kriz olarak hava kirlenmesi krizine, sağlık krizine yol, değinen bir şey yapmıştık e, haberlerin ardından Peter Mokla e, bu Volkswagen'in e, asrın çevre skandalı diye adlandırılan olayını açığa çıkaran araştırmacı gruplarından biri olan e, Peter Mokla bir konuşma yapmıştık. Bugün de e, bir aynı konudaki konuşmaları Ecor şirketinin ve Noble Environmental Turkey şirketinin CEO'su Meltem Kurtsan'la aynı yönde e, konuşmaya devam edeceğiz. E, şirketlerin özellikle bu ekoloji konusundaki sosyal sorumluluklarının geçerliliğini, neler yapılması gerektiğini, özellikle de son bu Davos'ta yarın da konuşulacak olan büyük raporda yani okyanusların Plastik çöp yığını haline almasının önüne nasıl geçebiliriz? Plastik yerine nasıl bir çevrime gidebiliriz? Bunu konuşacağız biraz da. Açık, Açık Gazte. Evet Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazte programı devam ediyor saat 9:30 geçiyor 9:33 ve biraz önce sunumunu da yapmaya çalıştığımız gibi bir konumuz var Meltem Kurtsan. Kendisi Ekor şirketinin CEO'su ve kendisiye daha önce de sözünü etmeye çalıştığım gibi bu şirketlerin sorumluluğu özellikle ekolojik alanda giderek ciddi bir probleme girmekte olduğunu düşündüğümüz dünyada şirketlerin sorumluluğu konusunda biraz konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İyi sabahlar. İyi sabahlar size de. Yani biz bir dizi programda, bu açık gazete programı içinde başlatmaya çalıştık. Önce işte İzel, zaten dostumuz olan İzel bir Coşkun'un iş Etik ve Sürdürülebilirlik konusunda Harvard Business Review'da da çıkan etraflı yazısından başlayarak bu konuyu etraflıca ele almaya günün yani muhtemelen dünyanın en önemli sorunlarından biri bu. Kesinlikle. Ekoloji açısından. Sizin de çalışmalarınızı bildiğimiz için dün de biraz Volkswagen'i konuştuk. O büyük skandalın ortaya çıkmasında rolü olan araştırmacı Şimdi Sabancı Üniversitesi PM'de çalışan bir Peter Mock'la konuştuk. İlginç şeyler anlattı. Nasıl Türkiye'yi nasıl etkileyecek ve nasıl bunun içinden çıkılabilecek bu konu. Hava kirliliği de çünkü vahim. Şimdi de yeni Ellen MacArthur vasıtasıyla öğrendiğimiz yine haberlerde de denizlerin artık... Plastik yığını, çöp yığını haline gelmesinden kaynaklanarak yarın Davos'ta da ayrıntılı bir rapor sunumu varmış kendisinin. Tam da e, bunu konuşmanın zamanıdır. Sizinle diye ben, ben uzattım biraz defa ama kusura bakmayın. Hoş geldiniz Ne yapıyorsunuz? Ee, biz e, sizin dediğiniz e, dünyanın kirlenmesi sorununa e, bir çözüm ürettik aslında. E, bizim firmamız Amerikan Amerika'da kurulmuş ve 8 sene boyunca çeşitli selüloz bazlı atıklardan bir levha üretmiş. Bu selüloz bazlı derken bu selüloz bazlı atıklar şehirlerden, ormanlardan ve tarım atıklarından oluşuyor. Örneğin ekin sapları, mısır koçanları, şeker pancarının atıkları gibi pamuk Pamuğun atıkları şeyden elde edildikten sonra pamuğun alındıktan sonra kalan çer çöp, dediğimiz kısımdan ee, şehirlerden gazete kağıtları, e, kartonlar, kolliler, e, ikinci kullanım olarak e, alınabilecek bu, bu tip ürünler, e, kumaş atıkları. E, dolayısıyla sonsuz bir e, aslında kaynağımız var bu ürünü üretmek için. E, şu anda e, ki sistemde e, komensiyolar olarak bu ürünler e, ağaçlar, ormanlar kesilerek elde ediliyor. E, önce ormanlar kesiliyor, ağaçlar, sonra onlar e, yonga haline getiriliyor ve üstüne üstlük bu yongalar birbirleriyle yapışması için e, son derece zehirli, e, kanserojen ve e, astıma neden olan e, formaldehit, üre formaldehitle karıştırılıyor, pres ediliyor ve bunlar e, bizim e, hayatımıza mobili olarak, duvar kaplaması olarak, tavan kaplaması olarak, e, dekoratif malzeme olarak hayatımıza giriyor. Abi, Ve mutfağımıza bizi, da, yatak odamıza her da. Her yere, her yere. Bütün iç mekanımıza giriyor bunlar. Dolayısıyla şu anda sizin bahsettiğiniz biraz önceki konu dış havayla ilgili ve sadece dış hava değil iç hava da maalesef çok zehirli şu anda ve bunun alternatifi olarak da bizim geliştirdiğimiz ürün hiçbir doğal kaynağı ağacı kesmeden ürettiğimiz üstelik de zehirsiz bir şekilde ürettiğimiz tamamen su basınç ve ısıyla ürettiğimiz ekor ismini verdiğimiz bir levha. Bu levha e, kurucumuz e, Robert Noble tarafından e, geleceğin plastiği e, olarak görülüyor. Yani e, bunu her yerde, hayatımızın her yerinde kullanmamız mümkün. E, şu odaya bakacak olursam, e, bilmiyorum bakabilir miyim, bir tane bir tane izin verir diyeceğimi. misiniz? Buyurun, e, burada kapı görüyorum, e, ahşap bir kapı, çok güzel. Bu kapı yapılabilir ekordan. E, burada... Panolar görüyorum duvarda. Bu panolar yapılabilir, masalar yapılabilir. Herkesin bulunduğu anda etrafına bakmasını rica ediyorum şu anda ve bu gördüğü her şeyi ekordan yapmamız mümkün. Ve bunu yaptığımız zaman da e, ağaç kesmeyeceğiz bunu yaparken. Üstelik de sağlıklı bir üründen yapacağız bunu. Organik atıklardan. Organik. At selüloz bazlı organik evet. atıklardan. Evet. Organik konusu biraz karışık olduğu için hani akıl karıştırmamak <gülüyor> için sö söylüyorum selüloz bazlı yani şey olan doğal. Şey, doğal tamamen doğal evet Aa. doğal demek daha doğru benim de bir sorum var en merak ettiğim sorulardan Tabii. bir tanesi de bu kendi hayatımla da alakalı evet. bu atıkları nereden buluyorsunuz çünkü yani gündelik tüketiminizde bu tip atıklarınız da çıkıyor sizin evsel atık olarak da çıkıyor bir şekilde, bir şekilde. Hı hı. fakat bunların ayrıştırılması süreci biraz problemli özellikle İstanbul gibi bunun hem müsait olduğu alanlarda bile, böyle şehirlerde bile bu ayrıştırmayı göremiyorsunuz. Ve çöpünüzü organik olsun ya da olmasın, selüloz bazlı olsun ya da olmasın, aynı yere götürüyorsunuz, Maalesef. bırakıyorsunuz ve aynı yerden alınıp aynı çöplere götürülüyor. Sonra ayrıştırmaya tabi tutup tutulmadığını bile bilmiyorsunuz. Belki Maalesef. tutuluyor. Bu malzemeyi nasıl buluyorsunuz peki? Şimdi öncelikle bu bir dünya projesi Ekor. <gülüyor> Amerika'da. Amerikalı tarafından geliştirildi ama Amerikan Orman Tarım Bakanlığı'nın orman laboratuvarında geliştirildi 8 sene boyunca. Ve ilk fabrikasını Sırbistan'da kurdu. Dolayısıyla şu anda sizin dediğiniz problemler çok az çünkü bu bir atık kağıt, bir ticari meta yani bunu toplayan, e, belli olsun dünyanın her yerinde. E, bu bir e, aslında satın alınabilen bir şey. Hı hı. Toplamasını yapan, e, organize eden şirketler başka. E, bunu e, biz bunun organizasyonunu biz yapmıyoruz. Bunu hı hı. yapanlardan en uygun fiyatlı satın alıyoruz. Ama bu Artık hayatımızın bir parçası olması halinde, bütün dünyanın plastiğin yerine kullanılacak bir ham olması halinde, bunlar çok güzel organize edilecektir. Yani bunun organize edilmesi için de bunların kullanılabiliyor olması evet. da lazım. Evet. Bu yani bir döngü. Ars -talep meselesi Zaten biraz bu daha. de döngüsel ekonomi zaten bu evet, dediğimiz konu konumuz bu zaten evet, <gülüyor> evet yani ona birazdan belki bu şeyden plastikin yerine e, geçmesi öngörülen e, şey dediğiniz o açıdan çok hayati önem taşıyor ona dönmeden önce, daha önceki görüşmemizde çok ilginç bir e, hikayesi vardı. Bu işe başlamanızın, ondan birazcık bahseder misiniz? Bu Peter Noble'la nasıl karşılaşıp, bu meseleye nasıl girdiğinizi? Ee, evet, ben e, e, Bob'la... E, Harvard Bob Noble değil mi? Bob Noble. Robert'ın kısaltılması nasıl Bob oluyor. Robert nasıl oluyorsa no. bilmiyorum <gülüyor> evet, ama evet. öyle oluyor. Bob'la Harvard Business School'da 3 yıl boyunca aldığımız bir eğitim sırasında tanıştım. Sene 1999'da da mezun olduk. Mezun olduktan bir gün sonra ben Türkiye'ye döndüm ve Türkiye'de deprem oldu. 99 depremi. Bu deprem tabii ki bütün sınıf arkadaşlarımı e, dehşete düşürdü. Yani hepimizi dehşete düşürdü dünyayı da. Ama onlar bir arkadaşları için çok endişe ettiler sınıf arkadaşları için. E, ve e, bana ulaştılar. Bir şey olmadığını öğrendikten sonra da tabii ki Türkiye'nin e, durumu ve e, kur, bundan zarar gören insanların durumunu e, durumu içinde bana e, çeşitli e, bağış yapmak istediklerini söylediler. Ve ciddi bir miktar bağış toplandı ve Bob da Türkiye'ye geldi ve bu depremzedelerin ziyaret ettik. Yıkılan evleri inceledi çünkü kendisi bir mimar ve o zaman aklına koydu bu şeyi ki bir böyle bir malzeme yapmalıyım ki yapı malzemesi hem doğal olmalı, hem hafif olmalı, hem de birçok şey anında, ihtiyaç anında çok rahatlıkla kurulabilmeli. Nitekim şu anda e, Suriyeli mülteciler için bir e, shelter, barınak projesi e, barınak projesi şu anda gerçekleştiriliyor. Bir tane prototip üretildi. Bu Ekor, Almanya için, Ekor'dan, Ekor'dan evet, Ekor'dan, Atık, atıklardan ve ayrıca da sağlıklı bir e, evet. çözüm. Çünkü e, biliyorsunuz genelde bu konteynerlar falan plastik oluyor. Yani içine insanları soktuğunuz zaman evet yağmurdan koruyorsunuz ama son derece sağlıksız bir e, e, ortama sokmuş oluyorsunuz insanları nefes aldıkları. Dolayısıyla bir Almanya bunu e, sipariş verdi. Bir Almanya firma. Ve Slovenya'da şurada şu anda üretildi. Onun sonuçlarına göre e, bu yönde de bir açılım sağlanacak e, ekordan. Peki siz Var'dan. ama e, bu yani Şeyi de söylemiştiniz, Hangi 1999 kısmı? depreminin esin kaynağı olduğunu çok ilginç bir başlangıç. Ama bir de bir yönetim kurulu sırasında nasıl hmm. bulaştığınızı da anlatmıştınız. Ha, evet. O da ilginç doğrusu. Evet, Bob 99'dan sonra bu konuya kafasını takıyor. İşte bu 8 sene bu ürünleri geliştiriyor. Benim o sırada pek haberim olmuyor açıkçası. Sonra fabrikasının açılışına davet etti beni Sırbistan'da. E, 2014'ün Mayıs ayında. Çok yeni yani aslına evet, bakarsanız. Evet, ben de açılışa diye gittim. Ama tabii gitmemle birlikte benim hayat felsefemi birebir uyduğu için, benim otacı geçmişime uyduğu için, benim fitoterapi yüksek lisansıma uyduğu için, yani benim bunu hemen anladım ve dedim ki bu Mükemmel bir şey. Yani o kadar e, iyi hissediyorsunuz ki kendinizi böyle bir şeyin bir parçası olduğunuz için. Çünkü dünyaya zarar vermeyen e, ve aynı zamanda atıkları kullandığınız bir ürün üretilmesini e, ve kullanılmasına vesile oluyorsunuz. Dolayısıyla e, kendimi bu işin içinde buldum. E, tabii onun buluşum da birazcık sizin yönetim kurulunuzda niye hep erkeksiniz, kadın yoktan yola çıktık. O <gülüyor> da Kagider şapkamdan dolayı derken kendimi bunun Avrupa'nın yönetim kurulunda artı Türkiye'nin de yöneticisi olarak bulmuş bulunuyorum şu anda size de teşekkür ediyorum <gülüyor> ki beni böyle bir e, programa konuk ettiniz de ben de e, ürünü anlatabiliyorum ve e, durumu açıklayabiliyorum. İşte yani niye kadın yok sorusuna da e, sen varsın ya diyorlar. Aynen. Mi? evet yani <gülüyor> o sen, İyi o zaman çok güzel hadi gel bakalım o zaman diyorlar. Yani bu şekilde çok ilginç bir hikaye. Şimdi şeye dönersek bu plastiğin yerini alma meselesi birdenbire müthiş önem kazandı. Daha yeni yani hem Deutsche Welle'de hem Guardian'da ve de başka yerlerde gördüğümüz dünyanın belki de en önemli problemlerinden bir tanesi denizlerin, denizlerde hayatın sona ermekte olmasına ilişkin. Çok sayıda rapor burada okuyoruz ve konuşma fırsatımız da oldu. Denizlerde hayatın yok olması... Bütün dünyada hayatında çok büyük ölçüde yok oluşa gitmesi diyecek çok büyük bir tehdit. Bu konunun en büyük denizlerin sevdalılarından diyelim sonradan da deyim unvanını alan Alan MacArthur Vakfı. Bütün dünya rekorlarına da sahip tek başına. Kendine de evet, bütün evet. dünyayı dolaşan Alan MacArthur Kahraman bir kadın. Evet, aynen öyle. 35 yıl içinde e, bugünkü yüzde %20'ye bütün e, şeyin e, petrol üretiminden üretileceğini söylüyor. Yani azalması şöyle dursun. E, büyük bir plastik, hele petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte dönüşümün de çok önemsiz hale geleceğini söylüyorlar. Bu yarın Davos'ta verecekmiş ve şöyle rakamlar çıkıyor. Yani e, her gün okyanusa bir çöp kamyonu dolusu her gün diyorum, her dakikada okyanusa bir çöp kamyonu dolusu plastik boşaltılıyormuş çöp yani. Bu 2030'da dakikada iki kamyona 2050'de de 4 kamyona. Her dakikadan bahsediyoruz. Bununla baş edilmesinin imkansız olacağını da söylüyorlar. Ve 2025'de 1 ton plastik 3 ton balık. Yani ağırlık kıyaslamasında öyle bir oran varken 2050'de bundan 35 sene sonra plastiğin ağırlık olarak balıklardan çok daha fazla olacağını söylüyorlar. Bunun da dünyada yaşamı e, berbat bir hale getireceğini ve plastik endüstrisinin de bu konuyla e, yeterince baş etmediği, tam kar peşinde koştuğunu söylüyorlar. Ve, e, halbuki işte PVC ya da polistiren gibi şeylerin devreden çıkarılması gerekiyor e, diyorlar açıkça. E, sizin bu ürünün iki tane de hoş örneği var. Evet. Dinleyicilere e, tasvir edelim. Edebildiğimiz kadarıyla biri bir rengi galiba birisi de bir aslan e, ekordan yapılmış bu plastiğin yerini almak üzere gündelik hayatımızda ister biblo olarak ister kapı ister masa olarak kullanabilecek bir şey yani plastiği hayatımızdan evet, mümkün evet, olduğu oranda evet. çıkartmak zorundayız. Evet. Şimdi ne diyorsunuz bu işlere? Na, nasıl yapılacak? Valla işte bir, bir örneğine biz başlattık. Yani bunun bizim şirketin mottosu Ekor Her Yerde. Ekor Everywhere diye başladı. Yani aslında her şehirde bir Ekor fabrikası kurulabilinir. Dünyanın her yerinde. O şehrin sizin de biraz önce dediğiniz gibi o şehirden çıkan karton atıklar Tarım bölümün kısmından çıkan ekin sapları, işte kahvecilerden çıkan kahve telveleri, yumurta kabukları... Kahve yani, telvesini falan da kullanıyorsunuz Evet, evet her şeyi evet, her şeyi kullanabiliyorsunuz. Ki. Yani her işte kayısı çekirdeği kabuğu, çam fıstığı kabuğu... Yani her şeyin belli bir oranda karıştırılmasıyla elde edeceğiniz bir levhanız olur. Ve bu levhayı da o şehrin ihtiyaçları için karbon ayak izi de olmaz... Sonuçta o şehrin ihtiyaçları için, o şehirdeki reklamcılar, mobilyacılar, fabrikaların ihtiyaçları için inşaat sektörü için kullanacağınız bir ürün olur. Bu arada bu ürünün tabii ki haliyle LEED sertifikası da var. Yani şu anda bir yeşil bina yapabilmek için bir LEED sertifikası diye bir sertifikasyon ha, ondan sistemi da biraz var. Bahsedelim belki Tabii. De önemli evet yani. işte inşaatlar şu anda kendi enerjilerini kendi üretilecekleri binalar üzerinde çalışılıyor şu anda. Artık trend bu yönde. Akıllı yani binalar. akıllı binalar kendi enerjilerini kendi üretiyorlar ve bunun içinde çeşitli sertifikasyon kademeleri var. İşte platin gümüş, altın, bronz gibi ee, ve ekor kullanıldığı zaman e, özellikle iç e, yapı, yapının iç bölümlerinde işte yap, ara duvarlar gibi, kapılar gibi, mutfak dolapları, banyo dolapları gibi e, o zaman e, 16 puana kadar e, puanını arttırıyor bu sertifika almak isteyen e, inşaatların, projelerin. Dolayısıyla böyle bir artısı var. E, tabii bu Talep yani yine de hep döngüsel olacak. Yani bunu tüketici bunu bilecek. Önce bir kere ben dahi ki sonuçta ben organik beslenen, kendi sebzelerimi, tohumlarımı yetiştiren, işte doğal kozmetikler üreten bir insanım. Ben bile bu Sırbistan'daki fabrikaya gidene kadar evimizde böyle bir formaldehidle üretilmiş suntalar olduğunu açıkçası ben... Farkında değilmişim. Ben kendim daha ilk iş yatak bazalarımı değiştirdim. Hemen çünkü esas en çok dedim ki biz nerede vakit geçiriyoruz? En çok nerede soluyoruz? 8 saat yatak odasında. Dolayısıyla birinci iş yatak odasındaki havanın mümkün olduğu kadar temiz olması. Bu formaldehid, bu yapıştırma çimento maddesi gibi mi kullanılıyor? Evet, yapıştırmak bu... için kullanılıyor. Bu yongaları yani e, bu o, levha elde etmeniz için e, yongaların, e, ağaçların parçalanıp ondan sonra yapıştırılabilmesi lazım ki ve bu ortama durmadan E0, E1, E2 denen kategoride e, levhalar üretiliyor. Bizimki E0 oluyor tabii haliyle. Hiç kullanılmadığı için formülasyonu da yok. E, aynı zamanda plastiğin yerine de geçiyor. Ambalajlarda, ambalajlarda kutularda, plastiğin e, yani Evet, şimdi koli çok kullanılıyor ama koli de yine ağaç kesilerek yapılan bir şey. Evet, evet. E, ben sonuçta, onu söyleyecektim. Ha, evet. Koli evet, doğal bir şey diyeceksiniz ama e, yine doğaya bir şekilde zarar veriyorsunuz. Evet. E, bunun için işte burada gördüğünüz e, şu anda İstanbul Modern'de e, sunulan müzede e, oyuncaklar. Tamamen e, ekordan yapılmış yapboz oyuncak. Hatta bunu çocuklar yiyebilir bile, hiçbir şey olmaz boğazlarına kaçmadığı müddetçe yani <gülüyor> evet. hazmedebilirler. Şimdi biliyorsunuz oyuncak bu Çin'den gelen boyalı oyuncakların zehir saçtığında ilgili çok hmm. duyarlılığımız oluştu. İşte bunun gibi puzzle'lar yapmak mümkün. Evet, İstanbul modernindeki sürdürülebilirlik ve sanat ilişkisi üzerindeki sergiden bahsediyoruz. Evet. Onu da kapsayacağız zaten. Öyle mi? Evet. Çıkıyorum. Benim de bir sorum var. Müsaadenizle. Yani Galiba bu konuların dünya üzerindeki tartışılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bugünlerde petrol fiyatlarındaki muazzam düşüş. Bu düşüş yaşandığı için epey bir e, insan, e, daha doğrusu ülke insan değil, ülke farklı stratejilere doğru gidiyor. Mesela Suudi Arabistan petrol fiyatlarını arttırdı, fakat kim talep ederse etsin artık kota kullanmayacağını ve istediği şekilde istediği miktarda petrol verebileceğini açıkladı. Diğer ülkelerde aynı benzer açıklamalar yapıyor ve petrol fiyatlarıyla olan durum da dünyadaki kullanılan ham maddeye bir şekilde etkiliyor diye düşünüyorum ben petrol fiyatlarının azalması Türkiye'yi çok fazla etkilemese de ulaşım sektöründe her neyse ya bir de şöyle bir durumla karşı karşıyayız şuraya bağlamaya çalışıyorum 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinden bir şey geliyor ve oldukça yoğun bir şekilde geliyor bu açık da bir şekilde tartışabilme fırsatını bulduk kısaca ve bu 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan ham maddelerde Genellikle bu aralar polyester bazlı yani yapay ve kimyasal ham maddelerle kullanılarak şu anda Ömer Bey'in elinde tuttuğu aksamları bir şekilde üretebileceğiniz plastik bir ortam sağlanabiliyor. Yani bu plastiklerden yani bu ham maddelerden daha doğrusu. Bu objeyi yapabiliyorsunuz, organik olmayanını yapabili yapabiliyorsunuz ve fiyat da bu petrol fiyatlarından ötürü gün geçikçe düşüyor ve daha fazla insana ve daha fazla alana yayılabilme fırsatı buluyor. Böyle bir teknoloji karşınıza çıktığı zaman e, bunun aynı şekilde insanların kendi üretebilecekleri organik atıklarla bu teknolojiyi sürdürülebilir hale getirebilecekleri, kendi üretimini yapabilecekleri bir alan açılabilecek mi sizce yoksa yine üreticilerin tek yerinde olabilecek bir durum mu söz konusu olacak tüketicilerden ziyade? Şimdi bence her ikisi de olacak. Yani bu insanların tercihleriyle alakalı bir şey. Tabii ki teknolojinin önüne bence dur demek imkansız. Ama öte yandan çocuklarımız olduğunda sağlıklı ortam, sağlıklı oyuncaklarla oynatmak ve basitle başlamak da bizlerin tercihi. Dolayısıyla insanlar bunun bilincine vardıkça doğallığın aslında öz olduğunu doğanın bu da... Geriye, geriye gelecektir diye düşünüyorum. Anladım. Şu anda ben bilmiyorum sizin sorunuza tam yanıt verdim mi ama Hı. şu anda biliyorsunuz en azından benim permakültür grubumda bildiğime göre inanılmaz derecede çok genç üniversiteleri okuyor ve kendi yaşantılarını kendi bahçelerinde kazanabilecekleri şekilde bir yaşamı tercih ediyorlar. Köylere göç ediyorlar. Şimdi şehirden kö köye çok yaygın bir şey bu göç ra. var. Bunlar köylülerin çocukları değil, tam tersi şehirlilerin çocukları göç etmeye başladı. Tersine göç var yani. Evet, kesinlikle ve bu çok yaygın ve insanlar yerel tohumlarla, yerel malzemelerle basit şekilde televizyon olmadan değil 3D printerdan televizyon dahi olmadan kendi elektriklerini kendi üreterek kendi topraklarından yetiştirdikleriyle beslenerek işte kendi tavuklarıyla bir yaşam sürüyorlar ve bu artık bu bu bu trend baya genişledi evet. dolayısıyla iki tarafta bence yavaş yavaş büyüyecek ikisi de ikisine de dur demek imkansız diye düşünüyorum yani bir şekilde küresel iklim değişikliği denilen durumun önüne geçmek gerekiyorsa bana kalırsa ilk duruma bir dur demek gerekiyor yani plastiğin ve petrol ürünlerinin bu şekilde kullanılmasını, gündelik hayatta kullanılmasının da bir şekilde önüne geçmek lazım. Çünkü kaçtığınız yerden, daha doğrusu gittiğiniz yerden şehri terk etseniz, köye gitseniz de bir şekilde o köydeki yaşanan sel olayları, doğal afetler, aşırı yağmurlar Tabii ki başka bulunuyor. Başka şeylerle mücadele ediyorsunuz. Evet, başka orada. şeylerle mücadele etmek zorunda. Ama öte yandan diyorsunuz. daha temiz havası oluyorsunuz. İşte bir miktar vakit kazanıyorsunuz. Evet, evet, yani <gülüyor> evet. sizin dediğiniz Termik kaçırılmaz sona biraz daha donanımlı giriyorsunuz diyelim evet. yoksa. Evet, nereye yani kadar, bu, Nereye kaçacağız dünyadan yani? İşte evet. hepimiz bu dünyadayız. Evet, tek bir evimiz de <gülüyor> var yani. Evet, öyle bir sorun var. Yani plastiğin yeniden e, üretilmesi endüstrisi de bu canın sözüne ettiği petrol fiyatlarındaki düşüşten çok e, o, yararlanıyor tabii. Yani yeniden elde etmek çok daha kolay geliyor. Onun için plastik <gülüyor> bırakmak şöyle dursun. bütün plastik üretimine gidiyor. Dolayısıyla kullanım alanları da artıyor he. ne yazık ki. Dolayısıyla da yani mesela işte paketlemede kullanılan başta sizin de söylediğiniz gibi ambalajda filan şeylerin çok plastiğin yerini alacak malzemelerle çalışmasına yönelik çaba sarf etmemiz, bunun şeyini yapmamız lazım. Bunu tabii çok global firmalar buna yavaş yavaş sahip çıkmaya başlıyorlar aslında. Yani televizyon reklamlarına da bakacak olursanız işte benim %30'u doğal malzeme olan pet şişe üretiyorum diyorlar. Bu %30 herhalde %80'e çıkacaktır. Yani bu yönde de argeler devam ediyor çalışmalar. Evet. Ve bununla tanıtım yapıyorlar. Dolayısıyla yani bu tip ürünü kullanarak da ben doğaya zarar vermiyorum demek Hı. artık büyük global şirketlerin sürdürülebilirlik raporları oluştu. Ee, şeye Faaliyet raporları yazarken orada bir sürdürülebilirlik başlığı altında firmalar o sene ne yaptılar da neden tasarruf ettiler, doğayı daha az nasıl kirlettiler noktasında bir sorumluluk oluştu ve bunu artık raporlamaya başladılar. Evet. Keşke güvenebilsek bunlara da. Mesela Volkswagen skandalını konuşmuştuk dün. Aynı şekilde bu raporlamayla beraber bu araçların nasıl bir emisyon sarf ettiğine dair konuştukları şeyler de aslında kendi söylediklerinden çok farklı bir şekilde de ortaya çıkıyor. Bu güven ortamının da aslında şekilde sağlanması lazım ki ülke Aynı zamanda kurumlar da kendi tükettikleriyle, ürettikleri kadar olduğu şekliyle de, kendi tükettikleriyle de, kendi kullandıkları malzemelerle de bunları göstermesi lazım galiba kendi müşterilerine. Ben diyorum ki bu skandalların da çok büyük faydası var. Bir evet. kere bizim gibi daha az bilinçli, bu konunun gündemin günlük hayatında buna çok yer, et, yer almayan, ee, insanların da birden bire nasıl ne oluyormuş ki ne neymiş olmuş bu evet. neymiş bu demesine sebebiyet verdi bu bilinçli bilincin artmasıyla çok doğru orantılı ve güzel bir şey olduğunu düşünüyorum yani tabi Keşke olmasaydı da biz hemen evet. bulsuz bir bilinçlen, bilinçlenmiş olsaydık Böyle ama problem olma e, insanlar bunu e, işte ben diyorum ki bireysel olarak hayatımızda yani ailemizde bir e, Maazallah bir e, amansız bir hastalık olduğu zaman veya bir bebek doğduğu zaman bu duyarlılığımız artıyor bizim bu konuları fark etmeye başlıyoruz ve bunu daha iyi nasıl yapabiliriz noktasında e, maalesef e, geç kalmış olarak e, ele alıyoruz konuyu ama e, yavaş yavaş bu inşallah sizlerin de sayesinde biraz bu programlar sayesinde. Ve tüketicinin de e, işte, bu, talep bunu etmesi talep, etmesi talep etmesi lazım. Şey. Yani asıl tabii. amacımız belki de Kesinlikle. burada bunu bunu konuşmanın en büyük yararı, umduğumuz yararı bu. Yani tüketicinin böyle bir şeye mahkum olmayıp e, aksini talep etmesi. Gündelik hayatında. Gündelik, Gündelik hayatında, hayatında bu talepleri evet. yerine getirmesi. E, Meltem Kurtsan, çok teşekkür ederiz. Evet. Bu bizim son derece Önemli üstünde durmaya çalıştığımız ve bundan sonra da duracağımız, umduğumuz bir konunun bir yönünü üzerinde durduk. Yani Ekor şirketi CEO'su diye takdim ediyoruz sizi ve hediyeler için de çok teşekkür ederiz. Gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. Mevnuniyetle haberleşiriz. Zaten sergiyi de kapsayacak açık dergideki arkadaşlarımız da. Çok teşekkür ederiz. Biz de burada programı bitiriyoruz. Ve Snooks Eaglin'dan I Went To The Gra adlı parçayı dinleteceğiz. Snooks Eaglin, New Orleans müzisyenlerinin en önemlilerinden biri gitarist, şarkıcı. Blind Snooks England deniyor kendisine 1936'da bugün doğmuş çok ünlü bir parçayı da Mardi Gras parçasını da zaten albümün adı da o Mardi Gras Time'dan dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I went to the Mardi Gras. We're New To see the beautiful queen. we're down on Bourbon Street. It really is a treat. If you get to see how crazy be, they're doing funny things. They don't seem to care. Yes, I went, yes, I went, yes, I went, yes, I went, I went to the mighty cross, way down in New Orleans. chicaste